Kelile ve Dimle, yazan Beydaba Aslan ve Öküz Hint hükümdarı Depşelim, filozof ve brehmenlerin reisi Beydaba'ya bir gün şöyle dedi. Ey filozof, birbirini sevip dururken aralarına giren yalancı ve Düzenbaz biri yüzünden dostlukları düşmanlık ve nefrete dönüşmüş iki kişinin öyküsünü bana bir örnekle anlatır mısın? Beydaba bu iki kişinin durumunu bir örnekle anlatmaya başladı. Bir ihtiyar adamın üç evladı vardı. Bunlar para kazanmak için bir işte çalışmıyor, babalarının malını mülkünü saçıp savuruyor ve hoyratça harcıyorlardı. Babaları onlara öğüt vererek şöyle dedi. Oğullarım, dünya adamı üç şey peşinde koşar. Bol rızık, insanlar arasında iyi bir mevki ve ahiret hazırlığı. Bu üç şey de dört şeyle elde edilir. Güzel yoldan servet kazanmak, kazandığını iyi muhafaza etmek, sonra onu nemalandırıp artırmak ve sonra da onu iyi yolda harcayarak hem dünyayı hem de ahireti kazanmak. Kim ki bu hususlara rivayet etmezse serveti uçup gider ve yoksul düşer. Yaşlı adamın oğulları babalarının sözünden öğüt alıp ona güvendi. Büyük oğul meyun denilen bir yere hareket etti. Beraberinde iki öküzün çektiği bir araba vardı. Öküzlerden ismi Şetrebe olanı çamura battı. O kadar uğraşmaya rağmen öküzü çamurdan kurtaramadılar. Öküzün sahibi, öküzün yanında ona nezaret edecek birini bırakarak nasıl olsa çamur kurur, öküz kurtulup kendisine yetişir ümidiyle çekip gitti. Öküze nezaret eden adam, akşam olunca orayı ıssız bularak sıkılmış, öküzü orada bırakarak arkadaşına yetişmişti. İnsan ne kadar ölümden kaçsa da eğer ölüm bir kere onu bulursa ne yaparsa faydasızdır diyerek sözü öküze getirmiş ve sahibine öküzün öldüğünü haber vermişti. Nezaretçi adam öküzün sahibini ikna etmek ve ölümün vazgeçilmez olduğu gerçeğini pekiştirmek için misaller vermeye devam etti. Tıpkı yırtıcı hayvanlardan korktuğu için tehlikeli yerlerden geçmek zorunda kalan adamın hikayesi gibi. Adamın karşısına yırtıcı ve tehlikeli bir kurt çıkmış. Kendisine doğru gelen kurttan korunmak için koşarak vadinin ötesindeki bir köye doğru gitmiş. Tam nehrin kenarına kadar gelmiş ki, kurdun kendisine yetiştiğini görmüş. Yüzme bilmediği halde kendini suya atmış. Neyse ki köylüler onu görüp tam ölmek üzereyken kurtarmışlar. Adam kendine gelince, bu kez vadinin beri tarafında tek başına duran bir ev görüp, dinlenmek için eve girerken, Canına ve malına kastetmek isteyen bir hırsız çetesine rastlamış. Adam bunu görünce korku ve telaşla oradan da uzaklaşıp yorgun argın bir şekilde dinlenmek için köyün duvarlarından birine yaslanmış. Derken duvar yıkılarak adam duvarın altında kalıp ölmüş. Öküz'ün sahibi bu hikayeyi daha önce kendisinin de duyduğunu söyleyerek adamı onayladı. Öküz'e gelince... Çamurlu yerinden kurtulur, yemyeşil, suyu ve otu bol bir yer bulur. Burada yiye içe şişmanlar ve rahata kavuşur. Setrebe burada böğürüyor ve gittikçe sesini yükseltiyordu. Meğer ona yakın bir koruda bu bölgenin hükümdarı olan ünlü bir aslan varmış ve emrinde bir sürü canavarlar, kurtlar, çakallar, tilkiler, parslar ve kaplanlar bulunuyormuş. Bu aslan kendi düşüncesiyle hareket eder, arkadaşlarından hiçbirine bir şey danışmazmış. Aslan öküzün bağırmasını işitince içine korku girmiş. Çünkü daha önce ömründe öküz görmemiş ve öküz böğürtüsü işitmemiş. Bu yüzden yerinde oturup bir yere gitmiyor ve hiçbir işe bakmıyormuş. Ordusu onun yiyeceğini tedarik edip getiriyorlarmış. Onunla beraber olan yırtıcı hayvanlar içinde iki çakal vardı ki... Birinin adı Kelile, diğerinin adı Dimneydi. İkisi de zeka, bilge ve edep sahibiydiler. Bir gün Dimne kardeşleri Kelile'ye dedi ki Kardeşim, bu bizim aslana ne oluyor ki yerinden kalkmıyor ve bir yere kımıldamıyor? Kelile cevap verdi. Sana ne? Bu işe karışmak bize düşer mi? Biz hükümdarımızın kapısında yaşayan kimseleriz. Onun dilediğini yapar, dilemediğinden yüz çeviririz. Sonra biz hükümdarların sözüyle meşgul olacak, onların işleriyle ilgilenecek kimseler miyiz? Onun için dilini tut ve bil ki her kim kendisine ait olmayan bir işe ve söze karışırsa sıkıntı çeker. Dimle, ben gene de bu fırsattan yararlanarak Aslan'la konuşmak istiyorum. Çünkü onun kafaca zayıf olduğunu görüyorum. Belki bu sayede kendisine yaklaşır, onun yanında bir mevki ve makam sahibi olurum. Kelly'le sordu. Aslan'ın işinin karmaşık olduğunu nereden anladın? Dimle cevap verdi. Bunu hislerim ve düşüncelerimle kavradım. Bunun üzerine Kelile, Öyleyse Allah seni yapacağın işte muvaffak eylesin. Dimle de kalkıp gitti. Aslan'ın yanına girdi. Yüzünü yerlere sürerek selam verdi. Aslan yanında bulunanlara dönerek, Kim bu? diye sordu. Bunlardan biri, ''Bu filan oğlu filandır.'' dedi. ''Aslan, evet.'' dedi. ''Babasını tanıyorum.'' Sonra Dimli'ye dönerek sordu. ''Nerelerdesin?'' Dimli cevap verdi. ''Efendimizin kapısında bulunuyor ve kafamla, gücümle, efendimize yardım için imkan verecek birinin çağırmasını bekliyorum. Çünkü hükümdarın kapısında gözde olmayan kimselere de yardım edebilecek işler çıkabilir. Nitekim bu kapıda duran hiçbir kimse küçük görülmez.'' Aslan, Dimne'nin bu sözlerini dinledi ve beğendi. Kendi kendine, galiba bize vereceği bir nasihat veya anlatacağı bir düşünce var diye düşündü. Daha sonra Dimne, Aslan'la dost oldu. Onunla baş başa vererek görünmeye başladı. Dimne, bu fırsatların birinden istifade ederek Aslan'a dedi ki, Hükümdarın bir yerde oturup yerinden hiç ayrılmadığını görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir? İkisi bu yolda konuşuyorlarken, Şetre ve ...hem de şiddetle böğürmeye başladı. Bu böğürme aslanın üzerinde tesir etmekle beraber... ...aslan halini açığa vurmak ve Dimne'ye göstermek istemedi. Fakat Dimne bu sesin aslanı korkuttuğunu ve içine tesir ettiğini anlayarak sordu. Bu sesi işitmek hükümdarı rahatsız etti mi? Aslan da ''Bundan başka bir şeyden rahatsız olmuyorum.'' dedi. Dimne e, ''Fakat hükümdarın bir tek ses yüzünden erini bırakması gerekmez.'' Çünkü bilginler her sesten korkmak doğru değil demişlerdir. Aslan sordu. Buna bir örnek verir misin? Dinle de anlattı. Tilkinin biri ormana dalar. Meğer bu ormanın içinde bir ağacın üzerinde asılı duran bir davul varmış. Rüzgar estikçe ağacın dalları davula çarpıyor. Ortalığı müthiş bir ses kaplıyordu. Tilki sese bakarak bu tarafa doğru gider ve karşısında iri yarı bir şey görür bunun mutlaka et ve yağ ile dolu olduğuna hükmederek dovulu elini alır ve onu yarıncaya kadar uğraşır. Yardıktan sonra içinin bomboş olduğunu görünce anlaşılan en yüksek sesli ve en iri gövdeli olanlar içi kof olan şeylerdir der. Eğer aslan arzu ederse kendisi beni bekler, ben de kalkar giderim ve ona bu sesin sahibi hakkında haber getiririm. Aslan razı oldu. Dimle de kalkıp o sesin geldiği tarafa gitti. Şetrebe'ye, Aslan beni sizi yanına götürmek üzere gönderdi. Bana şu emri verdi. Hemen itaat eder ve yanına gidersen, şimdiye kadar huzuruna gitmemek hususunda gösterdiği kusuru affedecek. Şayet gecikir ve tereddüt edersen, hemen geri dönüp durumu kendisine bildireceğim. Şetrebe sordu. Seni bana gönderen bu aslan kim? Nerededir ve ne haldedir? Dimle anlattı. Bu aslan buradaki yırtıcı hayvanların padişahıdır ve burada ikamet eder. Mahiyetinde şu kadar asker vardır. Şetre ve aslan ve yırtıcı hayvanlardan bahsedilmesi üzerine korktu ve dedi ki sen bana dokunulmayacağına dair ant verirsen seninle beraber hemen gelirim. Dimle öküzün kabul edeceği andı hemen verdi. Öküzü yanına alarak aslanın huzuruna götürdü. Aslan Öküz'e çok iyi muamele gösterdi. Yanına yaklaştırdı ve ona buralara ne zaman, nasıl ve niçin geldiğini sordu. Şetrebede de başından geçenleri anlattı. Aslan ona, burada benimle kal, bana arkadaş ol, ben seni ağırlarım, dedi. Bu olaydan sonra Aslan'la Öküz arkadaş oldu ve çok samimi oldular. Dinle, artık geri plana atıldığını görünce kıskandı. Ve aslanla öküzün arasını bozmak için aslana giderek öküzün kendisi aleyhine askerleri kışkıttığını söyledi. Aslan buna önceleri inanmadı fakat dimle öküzün huzuruna geldiğinde benzinin atmış, renginin uçmuş, dizlerinin titriyeceğini söyledi. Aslan pekala dedi. Şayet senin anlattığın gibi davranırsa benim de artık bir şüphem kalmaz. Dimne bu sefer de şetrevenin yanına giderek aslanın onu yemek istediğini anlattı. Şetrebe önce buna inanmadı. Bunun üzerine dimle, aslanın yanına girdiğin zaman kuyruğu üzerinde oturduğunu, göğsünü sana doğru kaldırdığını, gözlerini sana diktiğini, kulaklarını yaydığını ve ağzını açtığını ve hücum için hazırlandığını göreceksin, dedi. Bu sözler üzerine öküz aslanın yanına çıkar. Aslanın dimlenin anlattığı gibi olduğunu görünce benzi ve bacakları titrer. Bunun üzerine aslan, dimlenin sözlerinin doğru olduğunu sanır, ve öküzün üzerine atlayarak onu öldürür. Daha sonra bunun yanlış olduğunu ve iyi araştırmadan birisini öldürdüğünü düşünerek üzülür. Onun aklı, dirayeti ve terbiyesiyle az bulunur bir hayvan olduğunu fark ederek pişman olur. Fesatçı Dimle, aslanı böyle bir düşmanı helak ettiği için tebrik edip ona acımaması konusunda uzun uzun konuşur. Parmağını yılan ısıran kişinin, zehir bütün vücuda yayılmaması için onu kesip atması neyse, kendisinin de öküzü öldürmesinin aynı derecede bir tedavi olduğuna inandırıp pişmanlığını gidermeye çalışır. Neyse ki çok geçmez, aslan Dimne'nin yalancı ve fesat birisi olduğunu ve olayı onun organize ettiğini daha sonra öğrenir ve Dimne'yi de en kötü şekilde öldürür. Aslan Dimne'yi parçalayıp öldürmezden evvel, Kelile ona yapıp ettiği fitne ve fesattan vazgeçmesi için bir tüccar hikayesi anlatıp son nasihatı verir. Nakledilir ki filan memlekette bir tüccar varmış. Rızkını aramak için başka şehirleri gezmek istemiş. Fakat yanında yüz batman demir bulunuyormuş. Arkadaşlarından birine demiri emanet bırakarak gideceği yere gitmiş. Bir müddet sonra dönüp gelince... Dostuna gelerek demiri istemiş. Adam kendisine demiri fareler yedi demiş. O da doğru demiri fare dişlerinden daha iyi kesebilen bir şey yok diye duymuştum tarzında cevap vermiş. Emanet edilen adam arkadaşının kendi söylediği ve iddia ettiğini tasdik etti diye sevinmiş. Tacir oradan çıkmış, yolda adamın bir oğluna rastlamış, onu alarak evine götürmüş. Ertesi gün adam kendine gelerek ''Oğlum hakkında bir bilgi var mı?'' diye sormuş. Tacir de ona ''Dün senin yanından çıktığım zaman bir Doğan'ın bir çocuğu kapıp götürdüğünü gördüm. Belki de senin oğlundur.'' tarzında cevap vermiş. Adam başını döverek ''Ey ahali, Doğan'ın çocukları kapıp götürdüğünü duydunuz veya gördünüz mü hiç?'' diye feryat koparmaya başlamış. Tacir şöyle demiş e tabi bir memleketin fareleri yüz batman demiri yerse doğanlarının da filleri kapıp götürmesi hiç de şaşılacak bir şey değildir. Adam şöyle yalvarmış. Senin demirini ben yedim. İşte parası. Hadi oğlumu ver. Bu misali sana anlatmaktan maksadım şunu bilmendir ki dostuna ve arkadaşına karşı döneklik ve kalleşlik yaparsan başkalarına karşı daha çok kalleşlik yapacağın şüphesizdir. Şunu da bilmelisin ki, bir insan biriyle dost olur da bu esnada gadrederse, bir iki dostu onda sevgi ve samimiyet için yer bulunmadığını veya sevgisinin ona göre bir değeri bulunmadığını anlar. Vefasız olana gösterilen sevgi, teşekkürü olmayan kimseye yapılan lütuf, terbiye kabul etmeyen, nasihat dinlemeyen kimseye sarf edilen terbiye gayreti ve Sır tutmayana verilen sır kadar boşuna harcanmış bir şey yoktur. Kuşkusuz iyilerle yapılan dostluk iyilik getirir. Kötülerle yapılan dostluk da kötülük getirir. Tıpkı güzel kokulu bir şeyin yanından geçince de fena koku taşıyan rüzgar gibi. Dinlenin Durumu Hakkında inceleme. Kral Depşelim, filozof Beydabay'a dedi ki, bir jurnalcinin iki dost arasını nasıl bozduğunu bana anlattın. Şimdi söyle bakalım, Şetrebe'nin ölümünden sonra Dimle'nin akibeti ne oldu? Filozof, Aslan Şetrebe'yi öldürdüğü için büyük pişmanlık duydu. Onun arkadaşlık, dostluk ve istişare etmek için en iyi ve en güvenilir kişi olduğunu hatırlayıp ifade ederdi. Aslan'ın öküzden sonra en yakın arkadaşı kaplandı. Kelile, Dimle'nin evinin önünden geçerken, Kelile'nin Dimle'yi işlediği suçtan dolayı kınayıp nasihatler verdiğini ama Dimle'nin bu öğütlere hiç kulak asmadığına şahit oldu. Kelile, Dimle'ye işlediği suçun ve kalleşliğin iç yüzü anlaşıldığı zamanın halinin çok kötü olacağını ve kendisini savunan hiç kimsenin olmayacağını söyleyip Acıklı akıbetine ona önceden haber veriyordu. Kaplan, Kelileyle ile Dimle'nin konuşmalarından bunları işitince geri döndü. Aslan'ın annesinin yanına gidip duyup işittiklerini ona da anlattı. Ondan söyleyeceği sırrı açığa vurmayacağına dair söz aldı. Bunun üzerine Kelileyle ile Dimle'nin sözlerinden işittiklerini ona birer birer anlat. Aslan'ın annesi, Sabahley'in oğlunu kederli bulur, ve ona bu denli kederli olmasının sebebini sorar. Aslan, dostluğunu, arkadaşlığını ve öğütlerini ve birlikteliğimizi ne zaman hatırlasam Şetrebe'yi öldürmek beni üzüp mahvediyor, dedi. Annesi, Aslan'a elinde kesin bir bilgi olmaksızın öküzü öldürmesinin nedenle anlaşılmaz bir cüret olduğunu ifade ettikten sonra eğer sırrı açıklamanın ayıp ve günah bir tarafı olmasa bildiği bir sürü şeyi kendine anlatabileceğini söyledi. Eğer sende bir fikir varsa benden gizleme. Bildiğin bir şey varsa bana söyle, dedi aslan. Bunun üzerine annesi oğluna kaplanın ismini vermeden her şeyi anlattı. Annesinin naklettiklerini dinleyen aslan hemen dostlarını ve askerlerini huzurunda topladı. Dimle aslanı üzüntülü görünce durumu bilmezlikten gelerek yanındakine sordu. Krala ne oldu? Neden böyle üzgün? Aslanın annesi ona dönerek... Aslan'ın üzüntüsü senin hayatta kalmandır. Bugünden sonra seni asla hayatta bırakmayacaktır. Dimne bu söz üzerine uzun uzun konuşup etrafındakileri etkilemeye çalıştı. İnanılmaması gereken şeye inanan, inanılması icap eden şeye de inanmayan kimseye, nefsini kölesine veren ve sonuçta kölesinden hile yapması surettiyle kendisini rezil eden kadının uğradığı bela gelir, der. Ve istek üzerine buna dair mesele anlatır. Şehrin birinde bir tacir varmış. Bu tacirin güzel ve anlayışlı bir karısı varmış. Yakın komşusu bir ressam tacirin karısının dostuymuş. Kadın bir gün ressama, ''Hiç kimsenin anlamayıp hissetmeyeceği şekilde yanıma gelmeni sağlayacak bir çare bulabilirsen iyi olur.'' demiş. ''Bu kolay.'' demiş ressam. ''İstediğin çare bende vardır.'' Bende üzeri süslü ve resimli bir çarşaf var. Sana gelirken onu giyeceğim. Ressam düşündüğünü uygulamış. Kadın kafasına koyduğu şeyi yapmış. O anda kadının kölesi onu o halde görür ve ondan hoşlanır. Köle meğerse ressamın cariyesinin dostuymuş. Köle cariyeden çarşafı ister. Cariye sebebini sorduğunda türlü yalanlarla onu kandırır ve çarşafı alır giyer. Ressamın kendine gelişi gibi hanımefendisine gelir. Kadın durumu anlamaz ve onunla olup kendini ona teslim eder. Sonra köle döner çarşafı cariyeye teslim eder. O da yerine kor. Gece karanlığında eve dönen ressam her zamanki gibi çarşafı giyer ve kadına görünür. Kadın adamı görünce şaşırır. Daha demin yanımdaydın. Bu tekrar dönüş niye? diye sorar. Ressam bunun üzerine hemen eve döner ve cariyesinden işin gerçek yüzünü söylemesini, aksi takdirde öldüreceğini söyler. Cariye doğruyu anlatır. Ressam da çarşafı yakar. Dimli'nin uzun konuşma ve mesajlarından sonra askerlerden biri çıkışarak ''Dimli bu sözleri kralı sevdiğinden değil, kendisini kurtarmak için söylüyor.'' dedi. Dimli, onu utandırıp yerin dibine sokacak denli cevap verip kendini ateşli bir şekilde savunmaya devam etti. Aslan'ın annesi de Dimne'yi küstahlığından dolayı kınarken, dimle her defasında sözlerinin kuvvetiyle baskın geliyor ve hem suçlu hem güçlü pozisyonunu koruyordu. Dimlenin küstahlığıyla baş edemeyeceğini anlayınca, ''İçinizde alim olanlar bu konuda karar verenlerdir.'' deyip kalkıp gitti asan sonunda Dimni'yi kadıya teslim eder. Dimni boynuna ip atılarak hapse götürülür. O gece Kelile Dimni'yi hapiste gizlice ziyaret eder. Dimni'ye başına gelen şeyin kibrinden dolayı öğüt dinlememekten kaynaklandığını söyleyerek üzüntüsünü belirtir. Dimni söylenen hiçbir şeyi üzerine almamaya devam eder. Hapishanede Kelile ve Dimni bu tarz konuşurken mahkumlardan bir pars ileride şahitlik yapma arzusuyla Onların konuşmasını bir köşeden gizli gizli dinler. Birkaç gün sonra aslan hakim vazifesiyle görevli kaplanı ve adalet müfettişini huzuruna çağırarak Dimne'nin suçunu araştırıp durumunu hükme bağlamalarını, zabıt tutup durumu kendisine günü gününe arz etmelerini emretti. Üç saat sonra kadının emriyle Dimne getirilip kadı ve jürinin karşısına çıkarıldı. Mahkemeden önce topluluğun en büyüğü yüksek sesle bir konuşma yaptı. Dimle'nin durumuyla ilgili iyi kötü kim ne biliyorsa konuşarak yardımcı olmasını söyledi. Daha sonra kadı söz aldı ve o da Dimle hakkında kim ne biliyorsa gizlemeden söylemesini istedi. Aksi hareket edenlerin suç ortağı olacaklarını söyledi. Topluluk sözleri sadece dinlemekle yetinir ve susar. Topluluğu susar halde gören Dimle, Bildiğiniz bir şey varsa hadi konuşun dercesine kalabalığa meydan okuyarak suçsuz olduğuna inandırmaya çalıştı. Kalabalığa görmediği şeye şahitlik yapan ve bilmediği şeyi söyleyen kişiye bilmediği şey için onu biliyorum diyen tabibin başına gelen felaketin hikayesini anlatır. Rivayet olunur ki şehirlerin birinde ihtisas sahibi becerikli bir tabip varmış. O şehrin hükümdarının bir kızı varmış. Onu yeğeniyle evlendirmiş. Kadına hamilelere gelen ağrılar gelmiş. Bunun üzerine bu tabip getirtilmiş. Tabip kadıncağıza ağrısı ve hastalığıyla ilgili sorular sormuş. O da anlatmış. Tabip kadının hastalığını anlamış ve ilacını tespit etmiş. Demiş ki, Eskisi gibi görür olsaydım, cinslerini bildiğim çeşitli ilaçları toplardım. Fakat bu konuda benden başka hiç kimseye itimat edemem. Tabibim bu sözü aynı şehirde cahil birinin kulağına ulaşmış. Çevresindekileri kendinin doktor olduğuna inandırmaya çalışıp ilaçlar hazırlamaya başlamış. Oysa adam ilaç nedir anlamazmış. Bu konuda hiçbir bilgiye sahip değilmiş. Aldığı ilaçları içinde... Anında öldürücü zehir bulunan birini diğerleriyle karıştırmış. İlaçların birbirine karıştırılması işi tamamlanınca kadıncağızın birine ondan içirmiş. O da anında ölmüş. Hükümdar durumdan haberdar olunca cahil adamı çağırmış, aynı ilaçtan ona da içirmiş, adam da anında ölmüş. Dimne'ye bu mesele anlattıktan sonra sözü, şu benim kolumda içinizde haddini aşanın başına söz konusu cahilin başına gelen felaket gelir diye bitirdi ve sözü diğer hayvanlara bıraktı. Bunun üzerine domuzların en büyüğü söz alıp kibirli bir edayla iyilerinde kötülerinde yüzlerinden ve şekillerinden tanınabileceğini ve dinlenin de bedeninde şirretliğini ele veren ipuçlarının bulunduğunu söyledi. Kadı Domuzdan iddiasını ispat ederek Dimne'nin yüzünde gördüğü şeyleri haber vermesini istedi. Domuz, Dimne'yi kötülemeye başladı. Efendim, sol gözü sağ gözünden küçük olan ve bu gözü devamlı seyren, burnu da sağ tarafına doğru eğik bulunan kimse kötü ve bayağıdır. Dimne, domuzun kendisiyle ilgili bu yakıştırmasına çok kızar ve onun pis ve mundar oluşuna değinerek, sana layık olan hiçbir işe yaklaşmamandır. Krala hizmet etmek şöyle dursun, Haktan biri için bir tabakçı veya hacamatçı bile olmamalısın, dedi. Domuzların büyüğü, Dimle'nin bu ağır sözlerine karşılık vermeye kalksa da, Dimle buna izin vermez. Aksak, çarpık, kıçı basurlu, eğri ayaklı, şiş karınlı, sarkık husyeli yarık dudaklı, içi dışı çirkin mahluk gibi ifadelerle domuzu utandırdı ve adeta yerin dibine batırdı. Mahkemede olup biten bu konuşmalar aslanın görevlendirdiği bir çakal tarafından bellenip krala en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Kral çakaldan dinlediklerine göre hareket ederek domuzların büyüğünün işinden azledilmesini ve onun bir daha huzuruna girmemesini emretti. Dimle'nin de hapishaneye iade edilmesini söyledi. Revzebe adlı çakalın aslanın yanında saygın bir yeri vardı. Kelile ile yakın dosttu ve onu çok severdi. Kelile'yi görmeye gitti. Kelile kardeşi Dimle'nin durumuna üzülmüş, bu acıya dayanamayıp ölmüştü. Revzebe çok sevmediği halde Dimle'nin yanına gelerek Kelile'nin ölümünü bildirdi. Dimne kardeşinin ölümüne çok üzülerek yasa girdi. Kardeşimin ölümünden sonra yaşamak benim için anlamsız. Ama bu zor günlerimde bana gösterdiğin ilgi ve dostluk nedeniyle artık sana umut bağlayıp güveneceğim. Bana bir iyilik yapıp kardeşimle bana ait olan evde ne varsa bana getirir misin? Revzebe Dimne'nin istediklerini alıp geldi. Dimne Revzebe'ye getirdiklerinin yarısını verdi ve ona şöyle söyledi. Aslan'ın yanına rahatlıkla girip çıkıyorsan, senden ricam düşmanlarımla aramda geçen konuşmalar, çıkan söylentiler Aslan'a söylendiğinde özellikle anne Aslan'ın söylediklerini bildirmen. Eğer bunu yaparsan bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Rezebe bu konuda ona söz verdi. Ertesi gün erkenden uyanan Aslan, gelenleri yanına çağırtıp mahkeme tutanaklarını papağana okuttu. Aslan'ın annesi de oradaydı. Annesi Aslan'a ''Darılma ama'' dedi. ''Sen iyiliği ve kötülüğü birbirinden ayıramıyorsun. Ben sana bu yalancının sözlerine inanmamanı söylememiş miydim?'' Aslan'ın annesi, öfkesi dinmediğinden daha ağır sözler söylememek için çekilip gitti. Revzebe de Dimne'nin yanına giderek duyduklarını bir bir anlattı. Bu arada bir görevli gelerek Dimne'nin yeniden yargılanacağı için Hazırlanması gerektiğini söyledi. Daha sonra onu alıp götürdü. Yargıçlar Kurulu Başkanı duruşmayı açarken bir konuşma yaptı. Sözü ve özü bir olanlardan senin durumunu dinledik. Seninle daha fazla uğraşmak istemiyoruz. Ama kralımız aslan gerekli bütün araştırmaları yapmadan seninle ilgili kesin yargıda bulunmak da istemiyor, dedi. Dinle, bu yargılamada ön yargılı davranılıyor. Suçsuzları ön yargılı ve suçlu duruma sokacak, yargıçlara bırakmak kralımız aslana yakışmıyor. Beni suçsuz yere öldürtmek istiyor gibisiniz. Yargılamaya başlayalı üç gün bile olmadı, diye çıkıştı. Yargıçlar Kurulu Başkanı şöyle dedi. İyi yargıç, iyilik edenle kötülük edeni ayırt etmesini bilir. Senin yapacağın şey suçunu kabul ederek pişmanlığını belirtmektir, dedi. İyi bir yargıç kanıtsız hüküm vermez diye söze başladı dinle Siz beni suçlu sayıyorsunuz ama ben kendimi sizden daha iyi bilirim. Bu bilgim kuşku götürmez kesinlikledir. Sizin bilgileriniz ise belgelere dayanmayan kuşkulu bilgilerdir. Benim işlemediğim bir suçtan cellatlara teslim olmam suçların en büyüdür. Görmediğin, duymadığın şeyleri görmüş duymuş gibi davranman sana yakışmıyor. Dimne'nin bu üstün savunması karşısında kuşkuya düşen yargıçlar sonra devam etmek üzere yargılamaya ara verdi. Yargıçlar başkanı Aslan'ın yanına gidip duruşmada konuşulanları anlattı. Aslan durumu değerlendirmek için annesini çağırtarak Dimne'nin konuşmalarını anlattı. Annesi, ben daha çok onun seni bir hileyle öldürüp bütün işleri alt üst etmesinden korkuyorum dedi. Bu sözlerden etkilenen Aslan, Dinle'nin durumunu sana bildireni bana söyle anne. Ben de onunla konuşup Dinle'yi öldürmek için onun tanıklığından yararlanmaya bakayım, dedi. Annesi, bu sırrı bana vereni açığa vurursam Dinle'nin cezalandırılmasından duyacağım sevinç bozulur. Dinle hakkındaki bilgileri verenle konuşurum. Eğer o kim olduğunu açıklamama izin verirse sana bildiririm. Konuşmaları bitince annesi Aslan'ın yanından ayrılıp Kaplan'ı çağırtıp durumunu ona anlattı. Kaplan düşündü, taşındı ve sonunda Aslan'ın yanına varıp Dimle'den duyduklarını anlattı. Kaplan bildiklerini son duruşmada da anlattı. Pars'ta tanıklık etmek istedi, onu da dinlediler. Sonunda yargıçlar Dimle'nin ölümüne karar verdi. Aslan tanıkları çağırarak daha önce niye tanıklık etmediklerini sordu. Kaplan, bu yargılamanın benim tanıklığıma gerek kalmadan sonuçlanacağını düşündüğüm için şimdiye kadar tanıklık etmedim. Ayrıca dinlenin karalamalarından benim tanıklığıma itibar edilmeyeceğinden korktum, dedi. Pars, benim tanıklığıma inanılmazdı. Hiçbir tanık ortaya çıkmayınca bütün bildiklerimi anlatmaya karar verdim, dedi. Dinleye verilen ölüm kararı, Aslan'ın emriyle yerine getirildi. Kargalar ve Baykuşlar Kral Depşelim, filozof Beydaba'ya dedi ki, Beydaba, bana yılışıklık ve yaltaklık yapsa da kendisine inanılmaması gereken düşmanın meselesini anlat. Beydaba cevap verdi. Düşman olmakta devam eden düşmana aldanan kimseye, baykuşların başına kargalardan gelen felaket isabet eder. Kral sordu, bu nasıl olmuş? Beydaba şöyle anlattı. Rivayet edilir ki, bir dağ eteğinde, üstünde birçok karga yaşayan oldukça iri bir ağaç vardı. Kargaları içlerinden seçtikleri biri yönetiyordu. Kargaların yaşadığı bu dağa yakın bir mağarada da bin kadar baykuş yaşıyordu. Kargalarla baykuşlar oldum olası anlaşamazlardı. Baykuşların kralı gezmeye çıktığı bir gece kargaların nerede yaşadığını tespit etmişti. Kargaların uykuda olmalarından yararlanarak yanındakilerle birlikte onlara saldırdı. Ölenler oldu, yaralananlar oldu. Bir kısmı esir alındı. Baykuşlara ise hiçbir şey olmadı. Baskınları başarıyla sonuçlanarak mağaralarına geri döndüler. Sabahleyin kargalar ölenlerini gömüp yaralarını tedavi etti. Böyle bir saldırıya hazırlıksız yakalanmışlardı. Durumlarını gözden geçirmek için ağacın yanında toplandılar. Kargalardan biri söz alarak, Dün gece çok kötü bir geceydi. Birçoğumuzun kanadı kırıldı, tüyleri yolundu. Bir kısmımız öldü. Daha da acısı, baykuşların bize saldırmaya cüret edebilmiş olmalarıdır. Yerimizi öğrendiklerine göre yeniden saldıracaklardır. Hep birlikte bundan sonra ne yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Başkanlarının düşüncelerinin doğruluğuyla tanınan beş kişilik bir danışma kurulları vardı. Karga başı onlara danışıp fikrini alarak ona göre davrandı. Başkan birinci kargaya, ''Bu durumda ne yapmalıyız sence?'' diye sordu. Karga bu konuda kendinden önceki bilginlerin öğütlerine uyarak ''Baş edemeyeceğin düşmandan kaç?'' cevabını verdi. İkinci kargaya yöneldi başkan. ''Senin sözün nedir?'' ''Düşmanını alt edemiyorsan kaç.'' Başkan bu görüşe katılmayıp karşı çıktı. ''Düşmandan kaçıp yurdumuzu düşmana bırakmak bize yakışmaz.'' Kendimizi toplar ve iyi taktikler uygularsak onları yeneriz, dedi. Bu kez üçüncü kargaya döndü başkan. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de kaçmaktan yanayım. Casuslar yoluyla düşmanın niyetini öğrenelim. Bizle savaş mı istiyorlar yoksa barış mı? Yoksa bizden bir şeyler mi koparmak niyetinde? Bunu anlayalım. Amacı bir şey koparmaksa istediğini ona verelim. Böylelikle düşmanın kötülüğünden kurtulup güven içinde yaşarız. Gerekirse yiyecek de veririz. Yeter ki bize dokunmasın. Başkan dördüncü kargaya sordu. Senin barış konusunda düşüncen nedir? O şöyle dedi. Bu arkadaşlarımın düşüncelerine katılmıyorum. Kendisinden üstün olduğumuz düşmana boyun eğerek yaşamaktansa savaşarak ölmek daha iyidir. Eğer biz baykuşlara barış önerisi getirsek en ağır şartları bize kabul ettirmeye kalkacaklar. Çünkü bize kafa tutup üstün olduklarını sanmaktalar. Bence en iyisi savaşmak. Başını iki yana düşünceli düşünceli salladıktan sonra başkan beşinci kargaya görüşlerini sordu. Savaş mı barış mı yoksa başka yerlere göç etmek mi sen ne dersin? O da düşüncelerini şöyle açıkladı. Düşman küçümsenmemeli. Kendini ve düşmanını tanımadan altı biriyle savaşmaya kalkmak hiç akıllıca bir iş değil. Kendini bile bile ölüme sürüklemek bu. Akıllılar savaştan ve zararlarından sakınır. Savaşın bedeli ağırdır. Baykuşları tanımadan savaşa girersek tehlikeye atılmış oluruz. Halkından ve yardımcılarından güç alan ve onların çıkarlarını koruyan başkan iyi bir başkandır. Söylenmesi gerekenleri burada açıkça söyledim ama şimdi söyleyeceklerimin ikimizin arasında kalması gerekir. Bu konuşmadan sonra herkes dağılıp günlük işlerine başlayınca beşinci karga başkanla baş başa kaldı. ''Şu baykuşlarla aramızın nasıl açıldığını biliyor musun?'' diye sordu başkan. ''Evet, biliyorum.'' dedi beşinci karga. ''Bu bir karganın sözleri yüzündendir.'' ''Peki neydi bu söz?'' Serçeler kendi kralları olmadığı için aralarında anlaşıp baykuşlar kralının egemenliğine girmeye karar vermiş. O sırada yanlarından geçmekte olan bir karganın da görüşünü almak için yanlarına çağırıp sormuşlar kargaya. Karga, böylesine kötü huylu ve çirkin, akılsız ve gözleri görmeyen baykuşların egemenliğine girmek hata olur. Yeryüzünde bir kuş bile kalmasa böyle bir şey düşünülemez demiş. Bu sözleri hak veren serçeler, baykuşların egemenliğine girmekten vazgeçmiş. Baykuşun biri bu konuşmaları ağaçların arkasından dinlemiş ve duyduklarını krallarına anlatmış. İşte baykuşlarla aramız bu yüzden açıldı, demiş. Savaşa karşı olduğumu zaten anlatmıştım. Başka bir düşüncem daha var. Bu düşüncemi uygulayabildiğimiz takdirde baykuşlardan kurtulabiliriz. Sizden... Herkesin karşısında beni dövdürüp tüylerimi yoldurmanızı istiyorum. Sonra beni bırakarak bilinmeyen bir yere gidin. Ben burada onların içine girerek her türlü sırlarını ve gizlerini öğreneceğim. Sonra bir kolayını bulup size katılırım. Bu şekilde düşmanı yenmemizin daha kolay olacağına inanıyorum. Başkan bunun üzerine bu zorlukların hepsine razı mısın diye sordu. Evet dedi beşinci karga. Tüm istekleri yerine getirildi. Tüylerini, kanatlarını iyice yolarak onu yara bere içinde bırakıp gittiler. Keşif uçuşu yapan iki baykuş olayı görmüştü. Dönüp krallarına gördüklerini anlattılar. Kargaların nereye gittiklerini öğrenmek amacıyla baykuş kral, beraberindekilerle tüyleri yolunmuş kargayı ziyaret etti. Yanındakilerden birine kargayla konuşmasını emretti. Baykuşlardan biri, ''Kimsin? Kargalar nerede? Nereye gittiler? Yerlerini biliyor musun?'' diye sordu. ''Karga nasıl bilebilirim ki?'' diye cevap verdi. ''Ben kara bir kargayım. Bu halimle onların nereye gittiğini bilmeme imkan var mı?'' Görevli durumu krala anlatınca, yanındakiler bu karganın saygın bir karga olmasına rağmen, bu duruma neden sokulduğunu merak ettiklerini söyledi. Kral baykuş, bu işin gerçek yüzünün öğrenilmesini emretti. Görevli seni neden böyle yara bere içinde bırakıp çekip gittiler diye sordu. Karga Sizin yaptığınız baskından hemen sonra başkanımız bütün kargalarla baykuşlara karşı ne yapılması gerektiğine dair toplantı yapıp düşünceleri sordu. Konuşma sırası bana gelince ben baykuşlarla savaşmaya bizim gücümüz yetmez. Onlara barış içinde yaşama önerisinde bulunalım. Eğer kabul etmezlerse buradaki yurdumuzu bırakıp gidelim dedim. Benim baykuşlarla savaşmak iyi olmaz demem üzerine başkanımız ve diğer kargalar bana çok kızıp üzerime saldırdı. Beni siz baykuşların casusu olmakla suçlayıp işkence yaptılar. Baykuş kral karganın ağzından bunları dinledikten sonra vezirlerinden birine ''Bu kargaya ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Düşünceniz nedir?'' diye sordu. Birinci vezir, bu karga kargaların en akıllısı. Ölmesi bizleri zararından kurtarır ve kargaları ancak o zaman yeneriz. Bir dakika bile bekletilmeden öldürülmesi gerekir, diye konuştu. Bu kez ikinci vezire, sen ne dersin, bu kargaya ne yapalım, diye aynı soruyu sordu. Korku içindeki bir zavallıyı öldürmek yerine ondan yararlanma yollarını arayalım, kargayı öldürtmeyelim. Dedi ikinci vezir. Kral Baykuş üçüncü vezirine dönüp sordu. Senin bu konuda fikrin ne? Bu kargayı sence ne yapmalıyız? Akıllılar düşmanlarından yararlanmasını bilir. Dedi üçüncü vezir. Onu hayatta bırakmanın ve ona iyilik etmenin doğru olacağına inanıyorum. Mesela onun bilgilerinden pekala yararlanabiliriz. Karga söz alarak benden kuş kalan olduğunu görüyorum. Sizlere bağlılığımı göstermek için kendimi yakabilirim. Birinci vezir öne atıldı. Aslında sen içine zehir katılmış güzel kokulu bir içki gibisin. Kötülüğünü böylelikle gizliyorsun. Sen düpedüz düzenmazsın, dedi. Baykuş kral vezirin bu sözlerini hiç umursamadı. Kargaya iyi bakılıp himaye edildi. Bir süre sonra karga hedefine ulaştı. Baykuşların nelerde barındıklarını, Güçlerini ve iç yüzlerini öğrenip oradan kaçıp gitti. Tüm öğrendiklerini ayrıntılarıyla gidip kargalara anlattı. İşte yapmak istediklerimi yaptım. Şimdi sıra sizde. Sizler de yapmanız gerekenleri yapmalısınız dedi. Başkan da bundan böyle biz bütün kargalar bu bilgilere göre hareket edeceğiz dedi. Karga onlara baykuşların ağaçların bol olduğu mağaranın içinde yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu. Etraftan topladığımız çalı, çırpıyı, mağaranın hemen önünde toplayıp çoban ateşiyle tutuşturursunuz. Baykuşlardan kaçmak isteyen olursa yanarak ya da boğularak ölür. Düşmanlarımızdan böylece kurtulmuş oluruz, dedi. Söylenenleri aynen uygulayan kargalar sonunda düşmanları olan baykuşlardan böylece kurtulmuş oldular. Maymun ile Kurbağa Kral Depşeli'nin filozof Beydaba'ya der ki Şimdi sen bana dileyi peşinde koşan sonra onu elde edince de kaybeden kimsenin meselini anlat. Filozof der ki bir işin bir dileğin peşinde koşmak onu elde ettikten sonra korumaktan daha kolaydır. Kim bir dileğine nail olur da sonra güzel muhafaza etmezse Kaplumbağanın başına gelen musibetle karşılaşır. Kral sorar. Bu nasıl oldu? Beydaba cevap verir. Bir ormanda maymunların genç ve güçlü olanlarından biri, yaşlı maymunlar kralını tahtından aşağı indirmişti. Yaşlı kral maymun canını kurtardığına şükredip kaçtı. Bir gölün kıyısında bulduğu incir ağacına yerleşti. Bir gün ağaçtaki olgun incirlerden yerken bir tanesini elinden düşürüverdi. İncirin göle düşmesiyle oluşan dalgalar maymunun hoşuna gitti. Ne zaman incir yemeye çıksa göle attığı incirlerin oluşturduğu dalgaları seyretmekten ayrı bir keyif alıyordu. Bu gölde yaşayan bir kaplumbağa da atılan bu incirleri bir güzel yiyordu. İncileri kendisine yemesi için attığını sanan Kaplumbağa çok sevindi ve maymunla dostluk kurmak istedi. Maymun da bu öneriyi kabul etti. İki dostu oldular. Ne kadar konuşsalar sohbete doyamıyorlardı. Kaplumbağanın karısı bu durumdan endişelendi. Komşusuna derdini açıp kaygısını ifade etti. Son günlerde göl kenarında dost olduğu maymundan başkasını gözü görmüyor. Eve köye uğramaz olduk. Çok üzülüyorum. Ne yapmalıyım acaba? Tek çare maymundan kurtulmaktır dedi komşusu ve ona hemen bir yöntem sundu. Eşin eve gelince ağır hastalanmış numarası yap. Ne oldu neyin var diye sorduğunda iyileşmesi zor bir hastalığa yakalandığını söyle. Bu hastalıktan ancak bir maymunun yüreğini yiyerek kurtulabileceğini söyle. Komşusunun öğütlerini uygulamaya karar veren dişi kaplumbağa eşi eve geldiğinde ağır hasta gibi gösterdi kendini. Böyle birdenbire sana ne oldu karıcığım diye sordu. Doktor çağırtıp baktırdın mı? Komşu hemen atladı. Konuşamayacak de hasta olduğu için doktor getirttik. Bir maymun yüreği yerse iyileşebilir mi iş? Bu oldukça zor bir iş ama yine de maymun dostumun yüreğini elde edebilmek için çalışayım dedi. Onu nasıl kandıracağının hesaplarını yaparak maymunun yanına vardı kaplumbağa. Maymun, bir şey mi oldu, nerede kaldın diye sorunca, senin yanına gelmeye çekiniyorum dedi kaplumbağa. Her zaman sen beni misafir ediyorsun. Ben bir kez bile seni misafir edemedim. Ben gölün ortasındaki şu şirin adada yaşıyorum. Eğer gelip misafirim olursan yanında daha rahat olacağım dedi. Maymunun aklına kuşkulanacak hiçbir şey gelmedi. Kaplumbağa dostunun sırtına bindi ve birlikte göle açıldılar. Maymun hala kaplumbağada bir gariplik sezince sormadan edemedi. ''Dostum, yine niye üzgünsün? Benim bilmediğim başka bir derdin mi var?'' Eşim evde yatıyor. ''Seni bu yüzden iyi ağırlayamayacağım için üzülüyorum.'' dedi kaplumbağa. E, ''Biz dostuz.'' dedi Maymun. ''Dostlar arasında böyle kaygılara yer yok.'' Eşin hastalığı neymiş peki? Doktor ilaç falan yazmış mı?'' diye sorunca kaplumbağa boşta bulunup bir an için kurduğu tuzağı unutup ''Bir maymunun yüreği iyi gelir, onu yerse iyileşir.'' demiş doktor. Diyerek ne zamandır ağzında tuttuğu baklayı çıkardı. Kaplumbağa bunu söyler söylemez maymun durumu anlayıp tuzağı sezdi. Maymunun kendisini eve neden götürmek için ısrar ettiğini fark etti. Boğularak ölmekten korktuğu için göle atlamadı. Soğukkanlılığı hiç yitirmeden çıkış yolları aramaya başladı. Bunu neden daha önce söylemedin? Ben yüreğimi evde bırakmıştım. Senin bu durumdan haberim olsaydı yüreğimi yanımda getirirdim. Kaplumbağa, dostluğuna minnettarım, çok iyisin. O halde şimdi ne yapabilirim diye sordu. ''O zaman geri dönüp yüreğimi alayım, sonra size gidelim.'' dedi maymun. Kaplumbağa işi tatlıya bağladığını zannederek saf saf seviniyordu. Maymun kıyıya yaklaşır yaklaşmaz arkasına bakmadan zıplayarak ağaca tırmandı. Maymunun geri dönmeyeceğini gören kaplumbağa, Di ''Dostum, yüreğini al da gel, gecikmeyelim.'' diye bağırınca maymun ona yukarıdan şöyle karşılık verdi. ''Sen beni çakalın yüreksiz olduğuna inanan eşek mi sanıyorsun?'' Sen beni ne sandın? Dostluğumuz burada bitti. Şunu iyi bil ki, zor durumda kalanlar her zaman zekalarıyla kurtulurlar. Aslanla Çakal Hükümdar Depşelim Filozof Beydeva'ya şöyle dedi. Şimdi bana, suçsuz olarak ceza gören veya... Günahsız cefa bulan kimseye yeniden yönelen hükümdarın misalini anlattı. Beydaba şöyle dedi. Kuşkusuz hükümdar haksızlığa uğramış olsun olmasın, suçlu bulunsun bulunmasın, kendisinden cefa görmüş kimselere müracaat etmezse, gerektiğinde onları yine vazifeye çağırmazsa bu işlere zarar verir. Hükümdara yaraşan, Başına böyle bir iş gelmiş kimsenin durumunu incelemek ve ondan gelecek faydaları denemektir. Eğer bu kimse itimat edilir, güvenilir kimselerdense şüphesiz hükümdara layık olan hemen ona dönmektir. Çünkü devlet ancak sağlam görüşlü insanlarla idare edilebilir. Bunlar da vezirler ve yardımcılarıdır. Vezirler ve yardımcılarından ancak sevgi ve iyi niyetle yararlanılabilir. Sevgi ve iyi niyetse ancak sağlam görüşü ve iffetli kimseler içindir. Sultanın işleri çoktur. İhtiyaç duyacağı memur ve yardımcıları da çoktur. Bunlar arasında ifade ettiğim iyi niyet ve iffeti birlikte taşıyanlar azdır. Bu husustaki misal Arslan'la çakalın misalidir. Hükümdar sordu. Filozof anlattı. Hayvanlar arasında kendi halinde hiçbir şeye karışmadan sessizce yaşayan bir çakal vardı. Hiçbir hayvana dokunup bulaşmıyordu. Et yemiyor ve kendinden zayıf olanları ezmeye çalışmıyordu. Hiçbir canlıya zulmetmeyip canını yakmadığı için yırtıcı hayvanların hepsi ona düşmandı. Kan dökmediği ve et yemediği için ona çıkışıyorlar ve böyle dünyadan elini eteğini çekişim doğru değil. Sen de bizim gibi yaşamalısın, bilmelisin ki durumun hiç hoşumuza gitmiyor diyorlardı. Onu yine sıkıştırıp kan dökmeyi ve et yemeyi niye terk ettin diye sordular. Biraz düşündükten sonra şakal konuşmaya başladı. Siz benim yaşantımı beğenmeyebilirsiniz ama ben aranızda olmaktan rahatsızlık duymuyorum. Nasıl ben sizin hayatınıza karışmıyorsam siz de benim hayatıma karışmayın. Ona söz geçiremeyen hayvanlar kızıp yanından homurtuyla uzaklaştı. Her yerde çakaldan bahsettikleri için çakalın ünü her tarafa yayıldı. Ormanların kralı olan aslan da çakalın ününü duymuş ve onu çağırtıp tanımak istemişti. Aslan çakalı çok beğendi ve ona bazı görevler vermeyi düşündü. Ülkenin tek yöneticisiyim. İşlerimin ne çok olduğunu biliyorsun. Emrimde çok kimse çalışmakta. Senin gibilere büyük gereksinmem var. Sana büyük bir iş vererek seni onurlandırmak istiyorum. Sorumluluk isteyen işlerde çalışırsa başı ağrıyabileceğini düşünen çakal bu teklife sıcak yaklaşmadı. Ben bu tür işlere alışık değilim. Üstelik hiçbir tecrübem de yok. Bu tür işlere yeterli olanlar alınmalıdır. Zorlamayla olacak bir şey değildir bu. Bu işi benden çok daha iyi bir şekilde yapabilecek bir yön gönüllü kimse var. Çakalı doğru düzgün bile dinlemeden bu işleri bırak dedi aslan. Çünkü kafaya koydum bu görevi sana vereceğim. Çakal, devlet işini üstüne alanlar iki çeşittir, diye konuşmasını sürdürdü. Bunlardan birincisi, çıkarcı dal kavuklardır ki istediklerine ulaşabilmek için her kılığa girer ve yapmadıklarını bırakmazlar. İkincisi ise dürüstlerdir. Onların da dürüstlükleri yüzünden başlarına gelmedik kalmaz. Aslan, ''Eğer arkadaşlarının seni kıskanmasından endişe duyuyorsan boşuna kaygılanma. Ben seni koruyacağım. İşlerindeki başarına göre de yükselecek daha iyi yerlere geleceksin.'' dedi. Çakal, ''Doğrusu böyle yüksek mevkilerde korku ve endişeyle yaşamaktansa barış ve esenlik içinde özgürce tek başıma yaşamayı isterim. Eğer bana gerçekten iyilik yapmak istiyorsanız kırlarda endişesiz ve rahat yaşamama izin verin.'' dedi. Aslan bu görüşe karşı çıktı. Çakalın korkularını yersiz buldu. Senin dürüstlüğünden, yeteneklerinden yararlanmak istiyorum diye ısrarını sürdürdü. Çakal bu duruma sessiz kaldı ve kralımız beni görevlendirmek konusunda kararlı olduğuna göre kabul etmekten başka çarem yok. Ama benimle bir şartım var. Şayet aleyhime bir durum oluşursa acele etmeden, işin aslını araştırmadan hakkında karar vermemesine dair güvence istiyorum kralımızdan. dedi. Kral şartını kabul ediyor ve şimdiden sana fazlasıyla güvence veriyorum diye memnuniyetini ifade etti. Çakal göreve başladı ve bir süre sonra başarıları sonucu yüksek görevlere getirildi. Aslanla samimiyeti ilerlettiler. Bu yakınlık diğerlerini kıskandırmaya başladı. Onu kötü duruma sokmak için karar aldılar. Yağcı, çıkarcı ve dalkavuk olanlar oldum olası çakalın dürüstlüğünden rahatsız ve tedirgindiler. Bir akşam aslana yavru ceylan eti sunulmuştu. Çok sevdiğini biliyorlardı. Kral ceylan etiyle tıka basa karnını doyurduktan sonra etin kalan kısmını saklamalarını emretmiş. Çakal da bu emre uyarak gerekenin yapılmasını istemişti. Onu kıskanan düşmanları bu durumu fırsat bilerek, Eti gizlice bulunduğu yerden çalıp çakalın evine sakladılar. Ertesi gün kral eti istediğinde eti bir türlü yerinde bulamadılar. Aslan bu duruma öfkelenmişti ve etin derhal getirilmesini istiyordu. Bu arada çakal eti araştırırken çevresinde yer alan diğerleri birbirleriyle fısıldaşıp konuşuyordu. Biri bunu size söylemek zorundayım. Saklamasını söylediğiniz eti çakalın kendi evine götürmüş olduğunu tespit ettik. Diğeri, ben şahsen böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Araştırmadan böyle konuşmamak gerekir, dedi. Bir diğeri, bu söylentinin doğru olup olmadığını ancak çakalın evini aradığımız zaman anlayabiliriz, dedi. Başka birisi, şayet. Et çakalın elinde bulunursa bunu sadece ihanet olarak kabul etmemek, aynı zamanda kralımıza karşı yapılmış büyük bir küstahlık saymak lazım gelir, görüşünü öne sürdü. Ötekisi, söyleyecek fazla bir şey yok. Eğer kralımız çakalın evini aratırsa gerçek ortaya çıkar, dedi. Sonuncusu, evet hemen araştırma yapılmalı diye fikrini belirtti. Söylenenlerden fazlasıyla etkilenen aslan çakalı çağırtıp etin nerede olduğunu sordu. Yemek görevlisine teslim edip iyi saklanması için sıkı sıkı tembih etmiştim ama şimdi bir türlü bulamıyoruz diye cevap verdi çakal. Bu kez kuş kullanan aslan yiyecek görevlisini çağırarak etin ne olduğunu sordu. İşbirlikçilerden olan bu görevli benim haberim yok bana hiçbir şey vermedi diye itiraz etti. Aslan güvendiği birini çakalın evine gönderdi. O da eti çakalın evinden alıp getirdi. Konuşmaları sadece dinlemekle yetinen kurt bu kez kralı tahrik edecek biçimde konuştu. Çakalın suçu ortaya çıkmıştır. Bundan sonra krala yakışan da çakala gereken cezayı vermektir. Başkalarına ibret olsun için kralımız onu bağışlamamalıdır. Çakalı tutuklatan kral aslana orada bulunanlardan biri, ''Nasıl oluyor da her şeyden haberi olan kralımızın bu olaydan haberi olmuyor, bugüne değin yüzlülüğünün anlaşılmaması çok şaşırtıcı ve hayret verici, çakalı asla bağışlamamalısınız.'' dedi. Aslan çakaldan kendisini savunmasını istedi. İşbirlikçi görevli çakalın ağzından söylenmiş gibi aslanı kızdıracak düzmece bir savunma getirdi. Aslan işin aslını bilmediği için bu savunmaya çok kızdı ve çakalın öldürülmesini istedi. Çakala karşı bir dolap çevrildiğini anlamakta gecikmeyen kralın annesi oğluna ''Niçin çakalın öldürülmesi emrini verdin?'' diye sordu. Kral bu emrini için verdiğini kısaca anlattı. Kralın annesi acele ettin, acele eden zarar eder, son pişmanlıkta fayda vermez diğeri oğluna uzun uzun öğüt verdi ve Önderlere, yöneticilere yakışanın sağduyu ve önsezi olduğunu hatırlattı. Çakalı her fırsatta tanıdığını söyleyip övüp dururken şimdi ne oldu ki sen kalkmış onu cezalandırıp öldürmeye çalışıyorsun? Bir kere çakalın et yemez olduğu aklına gelmedi mi? Hiç düşünmedin mi ki et yemeyen çakal senin etini alıp evinde neden saklasın? Bunu iyi araştırdığın takdirde bulursun. Çakalın evine bu eti başkası koydu. Çakalın görev aldığı günden beri düşmanlarının çoğaldığını anlamalıydın diye konuştu. Aslan'ın güven duyduğu baykuş tam aslanla annesi konuşurken krala gelip çakala düşmanların oynadığı oyunu ve kurduğu tuzağı bir bir anlattı. Çakalın evine etikimin koyduğunu ve bu işte kimin parmağı olduğunu da anlattı. Annesi oğluna ''Suçsuzluğu anlaşıldığına göre herhalde çakalın hayatıyla oynayanları cezasız bırakmazsın.'' dedi ve çakalın gönlünü alıp yeniden dostluğunu kazanması gerektiğini söyledi. Aslan da çakalı çağırarak ondan özür diledi ve yeniden görevinin başına dönmesini istedi. Ölümden ucu ucuna kurtulan çakal bu kez alıngan ve sert bir edayla konuştu. Kralımız olanları ve gerçeği öğrendiğine göre söyleyeceklerimin ona ağır gelmemesini diliyorum.'' Size güvenmediğim için vereceğiniz görevi kabul etmeyeceğim. Aslan bu ifadelerden alındı. Yine de özrünü itiraf etmeye devam edip sözlerinde diretti. Beni sana karşı yanıttılar. Benim nazarımda en değerli kişi sensin. Sana eskisi gibi güveniyoruz. Sen de bize güven. Aslan'ın sözlerinde samimi olduğuna kanaat getiren çakal tekrar kendisine verilen görevi kabul etti. Seyyah ile Kuyuncu Hükümdar Depşelim, filozof Beydaba'ya şöyle dedi. İyiliğe layık olmayan birine iyilik edip, teşekkür uman kişinin hikayesini bana anlat. Filozof şu cevabı verdi. Ey hükümdar! Yaratıkların karakteri birbirinden farklıdır. Allah'ın yarattıkları içinde dört ayak üstünde veya iki ayak üstünde yürüyen yahut da iki kanatla uçan yaratıklar arasında insandan daha üstün hiçbir varlık yoktur. Fakat insanlardan da iyi olanı ve kötü olanı vardır. Bazen hayvanlar, canavarlar ve kuşlar arasında insandan daha vefakar, ailesini daha titizlikle koruyan, iyilik bilen ve onun altında kalmayanı bulunur. E hal böyle olunca… Hükümdarlar ve başkaları arasından aklı başında olanlara, iyiliği layık olan yerlere yapmaları, onu taşıyamayan ve şükrünü yerine getiremeyenler yanında bunlara iyilik yaparak zayi etmemeleri gereklidir. Vefasız, kadri kıymet bilmeyen hiç kimseye iyilik yapmamalıdır. İyiliğe layık olmadıkça akrabaya sırf akraba olduğu için iyilik yapmamalıdır. İyiliğin kıymetini biliyor ve canıyla ve güç yetirebildiği her şeyiyle iyilik yapana sadakatli davranıyorsa, yedi kat yabancı da olsa, iyilik ve ihsanı esirgemek de reva değildir. Güzel vasıf ve huylarla tanınmış, bu yönlerine güvenilmiş herkes iyiliğe layık ve dostluğa uygundur. Akıllı ve duygulu bir doktor da hastaya bakıp damarlarını ve nabzını yoklamadıkça, Bünyesini ve hastalık sebeplerini bilmedikçe onu tedavi etmez. Bütün bunları tam anlamıyla anlayıp öğrenince tedaviye girişir. İşte bunun gibi akıllı kişi de denedikten sonra bir kişi dost ve arkadaş edinmelidir. Denemeden iyi tanınmış bir kimseye güvenen kendisini tehlikeye atmış, ölüm ve kötülüğün kenarına gelmiş olur. Bazen de insan vefa ve sadakatini denemediği ve karakterini bilmediği zayıf bir kimseye iyilik eder. Ve bu zayıf kişi iyiliğin altında kalmaz. En güzel şekilde karşılık verir. Kimi zamansa akıllı bir insan fazla sakınır. Hiçbir kimseye güvenmez. Gelinciyi yakalayıp elbisesinin bir kolundan sokarak öbüründen çıkarır. Tıpkı elinde kuş taşıyan kimse gibi. Bu kuş. Av yaparsa hem kendisi istifade eder, hem de ona yedirir. Akıl sahibine küçük büyük hiç kimseyi, hatta hayvanları küçümsemek yakışmaz. Fakat ona yakışan, onları denemesi, onlara yapacağı iyiliğin onlardan gördüğü iyi vasıflar ölçüsünde olmasıdır. Bu konuda filozoflardan birinin verdiği meşhur bir örnek vardır. Hükümdar sordu, ''Bu nasıl olmuş?'' Beydab'a cevap verdi. Bir kuyumcu, bir maymun, bir yılan ve bir de pars derince bir kuyunun içine düşmüşlerdi. Gezginin biri çok susamıştı ve su bulmak umuduyla bu kuyuya bakınca yukarıya tırmanmaya çalışan bir adam ve bu hayvanları gördü. Belki adamı vahşi hayvanlardan kurtarırım düşüncesiyle yanındaki urganı kuyuya saldı. Adam daha organa yaklaşmadan maymun daha atik davranarak hemen kuyudan yukarı çıktı. Seyyah belki adamı bu kez kurtarırım diye organı ikinci kere kuyuya sarkıttı. Bu kez de yılan çabuk davranarak kurtuldu kuyudan. Gezgin organı kuyuya bir kez daha saldı. Adam yine geç kaldı ve bu sefer de pars organa sarılıp yukarı çıktı. Hayvanlar gezgine minnettar olduklarını ifade edip teşekkür ettikten sonra hepsi ''Sakın o adamı kuyudan çıkarma çünkü o nankörün tekidir.'' dediler. ''Evim hemen şurada. Senin gitmekte olduğun kentin yakınındadır.'' dedi maymun. ''Pars, ben de o kente çok yakın bir ormanda yaşamaktayım.'' dedi. Yılan ekledi. ''Benim yuvam da kent kapısının duvarları arasındadır.'' Hepsi yaşadıkları yerleri anlattıktan sonra hep birlikte... Eğer kente geldiğinde bir sorunun olur, darda kalırsan bizi çağırırsın. Sen bize büyük iyilik yaptın, bunun altında kalmak istemeyiz deyip Gezgin'den ayrıldılar. Gezgin adamların sözlerine aldırış etmedi ve adamı da sonunda kuyudan çıkardı. Kuyumcu olduğunu söyleyen adam kurtulmanın sevinciyle Gezgin'in ayaklarına kapandı. Bana yaptığın iyiliğin altında kalmak istemiyorum. Lakin sana şu an karşılık verecek durumda değilim. Kente geldiğinde mutlaka bana uğra dedi ve adıyla adresini Gezgin'e verdi. Gezgin kuyumcudan ayrılıp uğramak istediği yerlere de uğradıktan sonra kentin yolunu tuttu. Kendisiyle ilk olarak karşılaşan maymun oldu. Ona güzel meyveler ikram ederek en güzel şekilde ağırladı. Gezgin maymunun yanından memnun bir şekilde ayrılıp yola koyuldu. Tam kentin girişine yaklaşıyordu ki, Pars kendisini karşılamaya hazırlanırken gördü. İyiliğini unutmuş değilim. Gel şöyle bir dinlen diyerek bir ağacın gölgesini gösterdi. Gezgini orada bırakarak sarayın bahçesinde gezinen kral kızının karşısına gidip dikildi. Kız korkup kaçmak istediyse de başaramadı. Pars kızın gerdanlığını kaptığı gibi kaçtı. Değerli taşlarla süslü bu gerdanlığı Gezgin'e sundu. Tekrar yola koyulan gezgin bir yandan hayvanların kendisine vefalı davranmalarından ve cömert tavırlarından etkilenmiş bir şekilde memnuniyetini ortaya koyarken diğer yandan da acaba kuyumcu beni nasıl karşılayacak diye merak ediyordu. Eğer kuyumcunun eli dardaysa bu gerdanlığı ona sattırıp parasını bölüşür, sıkıntı çekmeyiz diye düşündü. Gezgin, kuyumcuyu bulunca ondan çok yakınlık gördü. Kuyumcu onu alıp evine götürdü. Gezgin hemen gerdanlığı alıp kuyumcuya gösterdi. Kral bu gerdanlığı kuyumcuya yaptırmıştı. Kuyumcu gerdanlığı görür görmez tanıdı. Kuyumcu, sen burada otur dinlenmene bak. Ben dışarıdan sana özel yiyecek bir şeyler alayım, dedi. Kuyumcu hızlı evden çıktı. Kendine göre büyük bir olanak yakalamıştı. Bu durumu krala bildirecek ve böylelikle... Kralın en güvenilir gözde adamı olacaktı. Belki de kral onu hazinelerinin başına bile getirebilirdi. Bütün bunları kendi kendine konuşarak yürümeye başladı. Saraya varıp kralın yanına çıktığında, ''Kızınızın gerdanlığını çalan kişi şu an evimdedir. Hemen yakalatın onu.'' dedi. Kral adamlarını gönderip gezgini gerdanlıkla birlikte huzuruna getirdi. Sorgusuz sualsiz ona işkence yapılarak yapılarakken, de dolaştırılması ve idam edilmesi konusunda yanındakilere emir verdi. İşkence yapılırken kuyudan kurtardığım hayvanların sözünü dinleyip keşke şu körü kuyudan kurtarmasaydım diye söylenip duruyordu Gezgin. Yılan, Gezgin'in başına gelenleri duyunca onu kurtarmak için saraya gelip kralın oğlunu soktu. Kimse onu iyileştiremiyordu. Bu haber bütün kente yayılmıştı. Gezgin kırlarda çok dolaştığından yılan ve böcek sokmalarına karşı bitkilerden ilaç yapmasını biliyordu. Kralın oğlunu yılan soktuğu haberini duyar duymaz krala haber gönderdi. Eğer canımı bağışlarsa kralın oğlunu ölümden kurtarırım dedi. Kral kabul etti. Gezgin hazırladığı bitkisel ilaçlarla kralın oğlunu iyileştirdi. Artık senin canını bağışlayacağıma göre kızımdan gerdanlığı nasıl aldığını anlatır mısın dedi kral. Gezgin her şeyi ayrıntısıyla anlattı. Bunun üzerine kral kuyumcunun da aynı şekilde işkenceyle öldürülmesini emretti. Gezgin, kraldan kuyumcunun bağışlanmasını istedi. Eğer isteseydi gerdanlığın elime nasıl geçtiğini benden öğrenebilirdi. Ama yanınızda bir yer edinme hırsı ona her şeyi unutturdu. Ben buna rağmen onun yine de bağışlanmasını istiyorum, dedi. Kral kuyumcuyu affetti, Gezgin, kraldan izin isteyerek saraydan ayrıldı ve başka ülkelere gitmek üzere yola koyuldu. Şehzade ile Arkadaşları Hükümdar Depşelim, filozof Beydeba'ya şöyle dedi. Kişi, iyi ve faydalı olan şeyi ancak aklı, uzak görüşü ve işlerde tedbirli davranması sayesinde elde ediyorsa... Yüce makamlar ve menfaatler elde eden cahille bela ve zarara uğrayan akıllı ve bilgili kişilerin hali nedir? Beydaba cevap verdi. Nasıl insan ancak gözüyle görür, kulağıyla işitirse tıpkı öylece işte soğukkanlılık, akıl ve tedbirle olur. Ancak bazen kaza ve kader buna üstün gelir. Bunun örneği Şehzade ile arkadaşlarının hikayesidir. Hükümdar bu nasıl olmuş? Filozof cevap verdi. Dört kişi bir yolda arkadaş olur. Birisi şehzade, ikincisi bir tüccar oğlu, üçüncüsü yakışıklı bir asizade, dördüncüsü bir çiftçi oğlu. Bunların hepsi ihtiyaç içindeydi. Gereksinmenerini birlikte karşılamaya karar verdiler. Giydikleri elbiseleri ve azık torbalarındaki yiyecekleri dışında hiç paraları yoktu. Yaşamak için çalışmak zorundaydılar. Mitrun denen kente geldiklerinde yol kenarındaki büyük bir ağacın gölgesinde dinlenmek için oturdular. Torbalarında yiyecek bir şey kalmamıştı. Aç, susuz ve yorgun bir şekilde ağacın gölgesinde sırt üstü uzanıp gökyüzünü seyredip bir süre düşüncelere daldılar. Dörtünün de düşünce ve hayalleri birbirinden ayrıydı. Yaşantı ve eğitimleri düşüncelerini biçimlendirmişti. İlk önce şehzade konuştu. Her şeyin yazgıya bağlı olduğunu söylerler. Bunu hiç düşündünüz mü? Tüccaroğlu yerinden doğrulup arkadaşlarına şöyle bir baktı ve ''Akıl her şeyden üstündür.'' dedi. Asilzade hiç yerinden kalkmadan şöyle bir kıpırdanarak konuştu. ''Bence güzellik her şeyden üstündür.'' Çiftçizade söyleyeceklerinin hepsinden üstün ve kuvvetli olduğunu düşünerek ''Bana göre çalışmak her şeyden üstündür.'' dedi. Bir müddet daha konuştuktan sonra ağacın altında konaklamaya ve her gün içlerinden birinin kente gidip çalışarak arkadaşlarını geçindirmesine karar verdiler. İlk olarak aralarından Zade'nin kente gidip çalışmasını ve kazandıklarıyla yiyecek bir şeyler alıp gelmesini istediler. Hep birlikte onu bu işle görevlendirdiler. Zade kente giderek rastladıklarına iş aradığını, çalışmak istediğini söyledi. Görüştüğü insanlar ona, şu karşı dağdaki ormana git ve oradan odun kesip getir sat. Çünkü bu semtte odun çok kıymetlidir. Bu sayede çok para kazanırsın, dediler. Çiftçizade bu tavsiyeye uydu ve ormana giderek yeterince odun kesip getirerek çarşıda sattı. Kazandığı parayla yiyecek bir şeyler alarak geri döndü. Kenti terk eden kent kapısına şunları yazdı. Günlük yorucu bir çalışmanın değeri bir altındır. Arkadaşları onun getirdiği yiyecekleri bir güzel yiyerek karınlarını doyurdu. Ertesi gün sıra Asizade'deydi. Onun kente gidip yiyecek getirmesi gerekiyordu. Hadi, sıra sende çalış kazan ve bizleri doyur diyerek Asizade'yi uğurladılar. Asizade hem kente doğru yürüyor hem de kendi kendine çalışmanın güçlüğü hakkında düşünüp duruyordu. Ben şu ana kadar hazır yemeğe alıştım. Elimdense hiç mi hiç iş gelmez. Kente gidip ne yapacağım? Arkadaşlarının yanına yiyeceksiz dönmekten utandı. Nihayet sırtını büyük bir ağaca dayayınca kadar yürümeye devam etti. Orada uyku bastı ve uyudu. Şehrin zengin kadınlarından birine rastladı. Kadın genç Asizade'den hoşlandı ve onu ilgi çekici buldu. Asizadiyi uyandırıp evine götürdü. Birlikte yiyip içip sohbet ettiler. Genç Asizade kadına yaşam öyküsünü anlattı. Akşam olurken birden arkadaşları aklına geldi. Kadından izin isteyip ayrılırken kentin kapısına "Güzelliğin günlük değeri 500 altındır." diye yazdı. Arkadaşlarına getirdiği yiyecekleri birlikte yediler. Üçüncü güne girince tüccarın oğluna, ''Git sen de aklım ve ticaretinle bugünümüz için bir şey ara.'' dediler. Tüccarın oğlu durmadan yürüdü. Nihayet sahile yaklaşmış, içi mal dolu bir gemi gördü. Tacirler limanda dolaşıp aralarında konuşuyorlar ve geminin mallarını ertesi gün daha ucuza kapatmayı tasarlıyorlardı. Bunu işiten tüccarın oğlu yolunu değiştirdi, geminin sahiplerine geldi, gemideki malı veresi olarak yüz altına satın aldı. Kendini malı başka bir şehre taşımak istiyormuş gibi gösterdi. Tüccarlar bunu işitince malın ellerinden gitmesinden korktu. Satın aldığına bin altın kar verdiler. Tacirzade elini sürmeden tüm malları onlara devretti. Kazandığı para ve yiyeceklerle geri dönmek üzere kentten çıkarken şehrin kapısına, ''Aklını iyi kullanmanın günlük kazancı bin altındır.'' diye yazdı. Başından geçenleri ve nasıl para kazandığını dönünce arkadaşlarına anlattı. Birlikte iyi içip sonra uykuya daldılar. Ertesi sabah kente yolcu edilme sırası Şehzade'ye gelmişti. ''Bakalım sen bize ne çeşit yiyecekler getireceksin. Seni alın yazınla baş başa bırakıyoruz.'' diyerek uğurladılar. Şehzade şehrin kapısı önündeki peykenin üzerine oturdu. Kentin kralı ölmüş ve cenazesi o gün kaldırılıyordu. Ölürken yerine bırakacağı hiçbir kimsesi yoktu. O gün bütün bir kent halkı yaz tutuyor, sadece olup bitenden habersiz kentin kapısı önünde oturan şehzade üzüntülü gözükmüyordu. Şehzadeyi böyle bir günde acıya kayıtsız kalır halde gören görevlilerden biri, onu bulunduğu yerden kızarak kovmuştu. Görevli kapıcı biraz uzaklaşınca şehzade yine gelip aynı yere oturdu. Burada oturarak bugün için nasıl para kazanabileceğini düşünmek istiyordu. Şehzadeyi yine aynı yerde gören kapıcı kızgınlık içinde onu yaka paça hapse attı. Kralın yerine kimi seçeceklerine bir türlü karar veremeyen devlet büyüklerinin kral sağken yerine birini atamaması kötü olmuştu. Kapıcı devlet büyüklerinin tartışmalarını duyunca yanlarına gidip kapıda oturan ilginç genci onlara anlattı. ''Dün ben bizim kederimize katıldığını görmediğim, şu kapının önünde oturan bir gence rastladım. Kendisine söz söyledim, bana cevap vermedi. Bunun üzerine onu kapıdan kovdum. Dönünce onu yine oturmuş gördüm. Bunun üzerine casus olmasından korkarak onu zindana tıktım.'' diyerek konuşmasını bitirdi. Kapıcının anlattıkları devlet büyüklerinin ilgisini çekti ve bu genci tanımak istediler. Kapıcıya onu alıp getirmesini söylediler. Şehzadeye neden buraya geldiğini ve neden kapı önündeki peykiye oturduğunu sorduklarında Şehzade onlara başından geçenleri bir bir anlattı. Ben bir Feviran kralının oğluyum. Babam ölünce kardeşim tahtımı elimden aldı. Kan dökülmemesi için ben savaşmaktan kaçtım. Ülkemden ayrılıp yollara düştüm. Diyerek konuşmasına sürdürdü. Devlet büyüklerinden bazısı şehzadeyi tanıdı. Bunlar elçi olarak Feviran ülkesine gidenlerdi. Kralın yerine onun geçmesini istediler. Sonunda şehzadenin kral olmasını uygun bularak onu kralın tahtına oturttular. Kralın belirlenmesiyle kentte büyük ve gösterişli şenlikler yapıldı. Yeni kral beyaz bir filin üzerine bindirilip kentin içinde gezdirilip halka tanıtıldı. Kenti gezerken arkadaşlarının kentin çıkış kapısına yazdıkları yazıların yanına şunun yazılmasını emretti şehzade. Çalışmak, güzellik, aklını kullanmak çok güzel. Değerli şeyler ama barış içinde birlikte yaşamak hepsinden daha güzel. Şehzade kentin dışına kendini bekleyen arkadaşlarını yanına getirip onlara güzel bir sofra hazırlatarak karınlarını doyurdu. Tüccar oğlunu ticaret işlerinden, çiftçi oğlunu tarım işlerinden sorumlu olarak Asizade'yi ise kadınları ayartmamak şartıyla sarayda görevlendirdi. Ülkenin kralı olan şehzade, Bilginleri ve düşünürleri toplayarak onlara, ''Biz dört yol arkadaşı çalışarak yaşamamak için bu kente gelmiştik. Bir ülkenin yönetiminde görev alabileceğimizi düşünmek olanaksızdı. Barış içinde bir arada yaşamak temel ilkemiz olacak ve bu ülke yaşamında bizim de yerimiz olacak.'' Bu sözlerin ardından yaşlı bir bilge şehzadeden söz isteyerek, ''Akıl ve düşünce ürünü olan güzel sözler söylediniz.'' Yüksek kavrayışınız bu sözleri söylemenizi sağladı. Bu ülkeyi yönetecek yeterlilikte olduğunuz her halinizden belli, dedi. Ve mutluluk, esenlik içinde hep birlikte bir ömür sürdüler. Hükümdarla Kuş Hükümdar Depşelim, Filozof Beydeba'ya birbirlerinden sakınmaları gereken kindarların hikayesini anlatmasını istedi. Beydaba anlattı. Vaktiyle Hint hükümdarlarından birinin adına Beridun, yani Feridun denirdi. Bu hükümdarların Fenze denilen bir kuşu ve bunun da bir yavrusu vardı. Bu kuşla yavrusu en güzel bir şekilde konuşurlardı. Hükümdar bunlara çok düşkündü ve bu sebeple onları karısının yanına konmasını emretti. Karısına da onları korumasını buyurdu. O sıralar hükümdarın karısı bir erkek çocuk doğurmuş, sonra yavru kuş çocuğa alışmış, her vakit birlikte güzelce oynuyorlardı. Yavrusunun bir hükümdar çocuğuyla arkadaşlık etmesinden çok memnun olan kuş, bu durumun kendisine çok onur verici olduğunu düşünüyordu. En güzel meyveleri dağlardan toplayıp yavrusuyla hükümdarın çocuğuna getiriyordu. Çocuklarının konuşan akıllı bir kuş, ve onun yavrusuyla yakınlık kurmaları hükümdar ve karısının da çok hoşuna gidiyordu. Bir gün güzel güzel oynayıp dururken hükümdarın çocuğunun kucağına kuş yavrusu pisteyi verdi. Hükümdarın çocuğu bu duruma çok sinirlendi. Kuş yavrusunu yakaladığı gibi yere çarptı. Zavallı kuş ne olduğunu anlayamadan oracıkta can verdi. Dağlarda yiyecek toplamaktan dönen kuş, yavrusunun yok yere öldürüldüğünü öğrenince üzüntüsünden ağlayıp acı sesler çıkardı. Daha sonra böyle hükümdarlar ve sülalesine yazıklar olsun. Bir hiç yüzünden yavrum öldü. Acı içinde bunun intikamı alınacak diye söylendi. Sonra büyük bir hınç ve hiddetle hükümdarın çocuğunun üzerine saldırdı ve çocuğun gözlerini oydu. Kuşun gözlerini kör ettiği çocuk kanlar içinde yere serilince kuş sarayın damına uçup oraya kondu. Hükümdar olayları öğrenince çok üzüldü. Benliğini kuşatan öcalma duygusuyla bir yolunu bulup kuşu öldürmeye karar verdi. Ona bir hükümdar çocuğunu kör etmenin ne demek olduğunu öğretmeliydi. Fakat hükümdar ona asıl niyetini hiç sezdirmeden yaklaşmak istiyordu. Korkma, yanımıza gel. Ben varken sana kimse dokunmaz diyerek güven vermek istedi kuşa. Kötülük eden elbet kötülük bulur, dedi kuş. Oğlun yavrumu öldürdü. Ben de onu gözlerini oyarak cezalandırdım, dedi. Hükümdar... ''Hadi, o halde ödeşlik sayılır. Sen de böylelikle oğlumun gözlerini kör ederek öcünü almış oldun. Gel bizden ayrılma.'' dedi. ''Sizin yanınıza kesinlikle dönmem. Çünkü kin ve intikam hırsıyla yanıp tutuşanların yumuşak ve güler yüzlü davranmaları aslında ne kadar hınçlı olduklarını gösterir. Bunun için onların gösterdikleri güvenceye inanmak akıl işi değildir. Ben gidiyorum.'' dedi. ''Kabul.'' Biz suçluyuz ama bu durumda bizi bırakıp gitmen doğru değil. Söylediklerinde samimi olduğunu sanmıyorum. Akıl sahibi olanlar, duygularına asla boyun eğmeyip akıllarıyla hareket ederler, diye karşılık verdi hükümdar. Kuş, düşmanlar çoğunlukla şiddet ve öfke yerine uysalık ve yumuşaklıkla amacına ulaşır. Bu nedenle akıllı olanlar bu tuzağa düşmemeye bakarlar, diye devam etti sözlerine. Hükümdar, kendi hesabına korkusu olsa da dürüst ve akıllı olanlar dostlarını terk etmezler. Kuş bu söze şöyle karşılık verdi. Kinler nerede olursa olsun korkunçtur. Bunların en şiddetli ve korkunç olanı da hükümdarların kalplerinde olanlardır. Çünkü hükümdarlar intikamı din haline getirir. İntikam peşine düşmeyi ve intikam almayı şerefe, iftihar vesilesi sayarlar. Akıllı olan yavaşladığı zaman... Kin'in sakinleşmesine aldanmaz. Eşelenip üflendiği zaman küllenmiş ateş nasıl yeniden parlarsa üstü örtülmüş kinler de parlamak için eşelenmeyi bekler. Bazı kinler çıkarı olanlara karşı kinlerini gizler. Ben de yanınıza döndüğümde ömrümü böyle korku ve kuşku içinde geçireceğim. Her şey kadere bağlıdır. Benim çocuğumun senin yavrunu öldürmesi ve senin benim çocuğumun gözlerini kör etmen bize kaderin bir oyunu. Madem ki kaderimiz böyle, o halde ona boyun eğmekten başka çare yoktur. Evet. Kader konusunda söylediklerin doğru olsa da akıllı kişiler tehlikelerden kendilerini korumaya bakar. Aramızdaki sorunlardan dolayı sen beni öldürerek öcünü almak istiyorsun. Bütün bu elim hadiselerden sonra birlikte olmamız ve onları unutabilmemiz mümkün değil. Hükümdar öfkelendi. Kalbindekini unutup duygusallığını yenemeyen, içinde ona yer kalmayacak derecede kalbindeki kinden vazgeçemeyen kimseden hayır gelmez. Kuş. Ayağının altında yara olan kimse ısrarla yürümek isterse çaresiz yarası açılacaktır. Gözü hasta olan adam bu halde rüzgara dönerse göz ağrısının artmasına sebebiyet vermiş olur. İşte bunlar gibi öç taşıyan kimse de öcü alacak olana yaklaşırsa hayatını tehlikeye atmış olur. Düşmanın sözüne kanıp da tedbiri elden bırakanlar ancak kendilerine düşmanlık yapmış olurlar. Bu yüzden akalılar hiç kimseye körü inanmaz diyerek sözlerini noktaladı. Dostluğumuz burada bitmiştir. Seninle bunları konuşmadan gitmek istemedim. Konuşmasını bitirir bitirmez hoşçakalın deyip dağlara doğru uçup gözden kayboldu. Deve ve Arkadaşları Naklederler ki bir aslan, insanların geçtiği yollardan birine yakın bulunan bir ormanlıkta yaşıyordu. Onun kurt, karga ve çakaldan ibaret üç arkadaşı vardı. Bunlar aslanın avlandığı hayvanların artıklarıyla besleniyordu. Kurt yaşlandığı için avlanamadığından aslanın yanına sığmıştı. Çakal yaşlı olmadığı halde aslanın artıklarıyla yaşamak işine geliyordu. Karga da çakaldan farksızdı. Bir gün oralardan bir deve sürüsü geçti. Aslan sürüye saldırmadı. Develerden biri sürüden ve çobanlardan kurtulmak için yandaki çalılıklara daldı. Oralarda gezinirken aslanla karşılaştı. Nereden geliyorsun diye sordu aslan. Sürüden kaçtım dedi deve. Peki ne istiyorsun diye sordu aslan. Güvenceniz altında yaşamak istiyorum dedi deve. O halde bizimle beraber kal. İstediğin bereketi ve güvenceyi bizim aramızda bulabilirsin. Böylece deve de onlara katıldı ve uzun süre birlikte yaşadılar. Deve daha önce hiç görmediği rahat gördüğü için halinden son derece memnundu. Bir gün aslan av aramak için yola çıktığında büyük bir fille karşılaştı. Onunla şiddetli bir şekilde dövüştü. Kanrevan içinde kalmış bir şekilde filin elinden zor kurtuldu. Yaraları o kadar çok kanıyordu ki geriye dönüp avlanacak hali kalmamıştı. Olduğu yere doğru yıllı verdi. Deveden başka kurt, çakal, karga da açtılar. Ama hazıra alışmışlardı. Karınlarını doyurmak için aslanın iyileşip av getirmesini bekliyorlardı. Aslan onların haline bakıp, ''Açlıktan hepiniz çok hırpalandınız, neredeyse kaburgalarınız çıktı.'' diye söylenince, ''Biz kendimizi düşünmüyoruz. Fakat siz efendimizi böyle perişan, aç ve çaresiz halde gördükçe üzülüyoruz.'' Keşke sizin karnınızı doyurabilmek için bir şey yapabilsek. Sizin iyi niyetinizden şüphe etmiyorum. O halde sağa sola dağılın. Belki bir av bulursunuz. Hem size hem de kendimi ayırırım oradan. Üç arkadaş, kurt, karga ve çakal, Aslan'ın bu isteğini ister istemez kabul ettikten sonra Aslan'ın yanından ayrılarak bir köşeye çekildi ve aralarında şöyle konuştular. Bizim şu ot yiyici deveyle ne ilgimiz var? O ki huyu huyumuza, Kafası kafamıza benzemez. O halde aslana allayıp pullayıp kabul ettirsek de onu yese, bize de etinden yedirse. Çakal, bu aslana söyleyemeyeceğimiz bir şey çünkü devenin burada güvenliğini sağlayacağına dair söz vermiş, dedi. Karga, bu aslan probleminden sizi kurtarırım, dedi. Doğru, aslanın huzuruna girdi. Aslan, bir şey mi buldun, diye sordu. Karga, ancak çalışan ve gören kimse bir şey bulabilir. Bizse açlıktan dolayı ne çalışabiliyor ne de görebiliyoruz. Fakat bir konu üzerinde birleştik. Eğer hükümdar da bize uygundur derse biz de onu yerine getiririz. Neymiş o? Şu deve. Aramızda dolaşan ot yiyici. Ne bir faydası var bize ne bir iyilik getirdi ne de işe yarar bir çalışması var. Aslan bu sözleri işitince öfkelendi ve şöyle dedi. ''Ne kadar kötü şeyler düşünüp bayağı sözler söylüyorsun. Benim kişiliğime yakışmayacak kötü düşüncelerden ve bayağı şeylerden söz ediyorsun. Bu kadar küstahlaşacağını düşünmemiştim doğrusu. Ben deveye burada güvence içinde yaşayabileceği garantisini verdim. Bu sözümden asla dönmem.'' ''Karga, kralımızın söylediklerini anlıyorum.'' Fakat bir ev halkının kurtarılması için bir can, bir kabilenin kurtarılması için bir ev halkı, bir şehir halkının kurtarılması için bir kabile ve hükümdarın kurtarılması için bir şehir halkı feda edilebilir. Siz yeter ki bu çözümü kabul edin. Ben onurunuzu kurtaracak bir çözüm yolu bulurum, dedi. Aslan Karga'nın bu konuşmasına cevap vermedi. Karga, Aslan'ın bu susuşunu söylediklerinin kabul olarak değerlendirdi. Hemen Aslan'ın yanından ayrılıp, kendi aralarında bu işi nasıl yapacaklarını kararlaştırdılar tasmalı güvercin Kral debiŞelim filozof beydabaya dedi ki birbirine samimi bağlarla bağlı bulunan dostların bağlılıklarının nasıl başladığını ve birbirlerinden nasıl yararlandıklarını bana anlat. algı sözü beydaba Aklı başına hiçbir adam hiçbir şeyi dostlara denk tutmaz. Çünkü dostlar zor zamanda yardımcı olan ve bir musibet dokunduğunda teselli edendir. Bunun örneklerinden biri de tasmalı güvercin, fare, ceylanla karga örneğidir. Kral merakla sordu. Bu nasıl olmuş? Beydaba. Rivayet olunur ki bir gün karganın bir yuvasında bulunuyorken, Çirkin yüzlü, çirkin mi çirkin, omzunda da elinde değnek bulunan bir avcının ağaca doğru yaklaştığını gördü. Karga avcıdan korktu ve kendi kendine ''Bu adamı buraya ya benim ecelim ya da benden başka birinin ecele sürüklemiştir. Yerimden hiçbir yere kıpırdamayacağım. Bakalım bu herif ne yapacak göreceğim.'' diye söylendi. Derken avcı ağına atar, üzerine taneler serperek ona yakın bir yerde gizlenir. Az sonra tasmalı güvercinlerin beyi olan bir güvercin yanında bir güvercin grubuyla oradan geçti. Ne güvercin beyi ne de arkadaşlarının hiçbiri ağı görmeden taneleri üşüşüp toplamaya başladılar. Bir anda neye uğradıklarını şaşırıp hepsi birden ava takıldı. Bunun üzerine avı sevinçle ve neşeyle geldi. Güvercinlerin her biri tuzaktan kurtulmak için çırpınıp çareler aradı. Tasmalı güvercin şöyle bağırdı. Tuzaktan kurtulmak için çareler ararken aranızdaki birliği ve dayanışmayı bozmayın. Kimse sadece kendi canını kurtarmaya kalkmasın. Hepimiz tek bir kuş gibi uçmalı ve sürekli birbirimizle yardımlaşmalıyız. Böylelikle her birimiz diğerimiz sayesinde kurtulmuş oluruz, dedi. Güvercinler tasmalı güvercinin dediklerini dinleyip, birbirleriyle el birliği edip, güçlerini toparlayıp, hep birlikte ağ koparıp onunla havaya yükseldiler. Fakat avcı yine de ümidini onlardan kesmedi. Biraz uçtuktan sonra onların düşeceklerini sandı. Bu arada olup bitenleri seyreden Karga kendi kendine ''Bu güvercinleri mutlaka takip etmeli ve sonuçların ne olacağını görmeliyim.'' dedi. Bir ara güvercin beyi etrafına bakar ve avcının kendilerini izlediğini fark eder. Bunun üzerine güvercinlere şöyle der. ''Görülüyor ki bu avcı bizi takip etmekte kararlı.'' Açıktan değil de yerleşim yerlerinden doğru gidersek ona izimizi kaybettiririz. O da çekip gider. Filan yerde bir fare dostum var. Şayet ona ulaşabilirsek şu ağımızı keser. Güvercinler söyleneni yaptığı avcı da onları yakalamaktan ümidi keserek geri döndü. Fakat karga onları takip etti. Nihayet tasmalı güvercin farenin yerine ulaşınca diğer güvercinlere yere düşüp konmalarını emretti. Farenin her tehlikeye karşı hazırladığı yüz deliği varmış. Tasmalı onu kendi adıyla zerek diye çağırdı. Fare de deliğinin içinden ''Sen kimsin?'' diye karşılık verdi. ''Ben dostum tasmalı güvercinim.'' Fare koşarak tasmalı güvercine geldi ve ''Seni bu hale düşüren nedir?'' diye sordu. Tasmalı güvercin şöyle cevap verdi. ''Hayır ya da şer, hiçbir şey kaderin dışında meydana gelmez.'' ''Beni de bu tehlikeye düşüren odur. Benim yerime benden daha güçlü birisi de olsaydı başına aynı şey gelir ve başına gelecek kaderden kurtulamazdı.'' Bunun üzerine Fare, tasmalı güvercinin bulunduğu ağ düğümünü kesmeye başladı. Tasmalı ona, ''Önce diğer güvercinlerin, sonra benim düğümlerimi kes.'' dediği halde Fare hiç oralı olmadı. Güvercin beyi bu isteğini tekrar tekrar yineledi. Fare cevap verdi.'' Bu sözü o kadar çok tekrar ettin ki sanki bana kendini hiç düşünmüyor ve kendine hiç acımıyorsun gibi geldi. Güvercin Bey buna karşılık şöyle cevap verdi. Benim düğümümü kesersen bıkıp yorulursun da sonra diğerlerinin düğümünü kesmekten tembelliğe düşersin diye korkuyorum. Fakat önce onlardan başlarsan ben sonuncu olduğumda bıkkınlık gelse bile benim ağ içinde kalmama razı olmazsın. Fare işte seni önemli ve sevimli kılan şeylerden biri budur dedi. Fare ağı kesip bitirdi. Tasmalı güvercin ve arkadaşları kurtuldu. Karga, farenin bu iyiliğini görünce onunla dost olmak istedi. Gelip, ona samimi bir şekilde adıyla seslendi. Fare başını çıkardı. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. ''Seninle dost olmak istiyorum.'' dedi Karga. ''Seninle benim ne yakınlığım olabilir ki?'' dedi fare. ''Sen sadece bir yiyecisin.'' Bense senin gıdan, karga, seni yiyor oluşum, seninle dost olamayacağım anlamına gelmez diye karşılık verdi. Böyle bir dostluğu karşılıksız bırakmanın kendine yakışmayacağını söyledi ve farenin güzel huyuna hayran kaldığını ifade ederek uzun uzun övdü. Bunun üzerine fare şöyle cevap verdi. Düşmanlık iki türlüdür. Bir fille aslanın düşmanlığında olduğu gibi birbirine denk olan düşmanlıktır. Çünkü bazen aslan fili bazen de fil aslanı öldürür. Biri de o düşmanlıktır ki taraflarından birinin diğerlerine nazaran gücü benimle kedi arasında ve seninle benim aramdaki düşmanlık gibidir. Çünkü bizim aramızdaki düşmanlık sana hiçbir zarar vermez. Onun zararı sadece bana dokunur. Düşmanıyla arkadaş olup barışan kimse yeninin içinde yılan taşıyan kimse gibidir. Karga Söylemek istediğin şeyi anladım fakat sana yakışan üstün ahlakın, doğru sözlülüğün ve civan mertliğinle bu dostluk çağrımı karşılıksız bırakmamandır. Çünkü ben senin dostluğuna ve iyiliğine muhtacım. Sanki asil bir kimsesin. Benimle dostluk kuruncaya kadar yiyip içmeden kapında bekleyeceğim. Bunun üzerine fare dostluğunu kabul ettim. Seninle ilk karşılaştığımda sarf ettiğim sözleri söyleyişimin sebebi kendim için emniyet ve itimat oluşturmaktı. Sonra fare deliğinden çıktı. Kapısının yanında durdu. Karga şöyle dedi. Benim yanıma gelip arkadaş olmaktan seni hala engelleyen nedir? Yoksa benimle ilgili hala içinde bir şüphe mi taşıyorsun? Fare cevap verdi. Dünya adamı iki şeyi öne sürerek karşısındakiyle ilişki kurar. Bunlar canlamaldır. Canını sunanlar samimi dostlardır. Malını sunanlarsa birbirinden istifade etmek isteyen, birbiriyle yardımlaşanlardır. Canını sunmak, malını sunmaktan daha değerlidir. Ben de senden canınla garanti aldım. Kendim de sana aynı şeyi canımdan sundum. Benim senin yanına gelmeyişimin sebebi sana karşı kötü zam değildir. Fakat bildim ki senin birçok arkadaşın var. Aslı senin gibi olsa da hakkındaki görüşleri senin görüşün gibi hiç değildir. Karga buna karşılık şöyle dedi. Dost olmanın yollarından biri de dostunun dostuna dost olmak ve dostunun düşmanına düşman olmaktır. Benim seni sevmeyecek bir tane bile arkadaşım ya da dostum yok. Şayet benim aslımdan gelip de seni endişelendirecek tarzda davranan olursa onunla bir gün bile dost kalmam. Böylelikle fare karganın yanına geldi ve tokalaşıp samimiyet gösterdi. Aradan birkaç gün geçince karga fareye şöyle dedi. ''Seni daha emniyetli bir yere götürmek istiyorum. Benim herkesten uzak bir yerim var. Hem senin deliğin insanların gelip geçtiği yola çok yakın. Bazı yaramaz çocuklar sana taş atıp zarar verebilir.'' ''Dilediğini yap.'' dedi fare. ''İstediğin yere vardığımızda benim sana anlatacak birçok haberlerim ve hikayelerim olacak.'' Bunun üzerine karga farenin kuyruğunu gagasıyla aldı ve onu uçurdu. Sonunda istediği yere vardı. Kaplumbağanın bulunduğu Pınar'a yaklaştıkları zaman kaplumbağa yanında fare bulunan bir karga görür ve onun arkadaşı olduğunu anlayamadığından çok korkar. Karga kaplumbağayı çağırdı. O da yanına çıkıp sordu. Nereden geliyorsun? Karga olup bitenleri ve yaşadıklarını anlattı. Kaplumbağa farenin sözlerini dinleyip hareketlerini izleyince onun aklına ve vefakarlığına hayran oldu. Ona hoş geldin dedikten sonra sordu. Buralara gelmenin sebebi ne? Bunun üzerine karga fareye şöyle dedi. Hem bana anlatacağını söylediğin haberleri ve hikayeleri anlat hem de kaplumbağanın sorusuna cevap ver. Çünkü senin yanında ben neysem kaplumbağada odur. Fare anlatmaya başladı. Şöyle dedi. Önceleri de ev faresi olarak yaşıyordum ben. Kırlarda özgür bir tarla faresi olarak yaşamaya nasıl başladığımı başka zaman anlatırım. Başımızdan geçen ilginç olayları birbirimize anlatacak epey vaktimiz olacak diye cevapladı. Üçü tam koyu bir sohbete koyulmuşken yanlarına ürkek bir ceylan geldi. Karga uçarak çevreyi kontrol etti. Görünürde ne bir yırtıcı hayvan ne de bir avcı vardı. Geri dönüp, herhangi bir tehlike olmadığını bildirdi. Ceylan'ın yanına geldiler. Kaplumbağa, susuzluğunu ve korkunu gidermek için çeşmeden kana kana içebilirsin. Korkma, korkacak hiçbir şey yok. Sen neden böyle koşarak geliyorsun, ne oldu? diye sordu. Sudan kana kana içen Ceylan, ormanın bitişiğindeki kumluk alanda koşup patlarken avcılar peşime düştü. Onları şaşırtarak buraya kadar geldim. Uzaktaki bir gölgeyi avcı sanarak buraya kaçtım, dedi. Kaplumbağa, ''Hiç korkma. Akıllı karga senin ürktüğünü görünce çevreyi uçarak kolaçan etti. Birlikte burada yaşarız.'' dedi. Ceylan bu öneriye çok sevindi ve aralarına katıldı. Birlikte yaşıyor, oldukça iyi anlaşıyor ve dostlukları her geçen gün daha bir ilerliyordu. Yiyecek sıkıntıları yoktu. Çok mutluydular. Ceylan bir gün aniden kayboldu. Başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişeye kapılıp bu konuyu bir araya gelerek görüştüler. ile fare... ''Sen daha çabuk hareket edebiliyorsun. Ceylan'ın başına sakın kötü bir şey gelmiş olmasın.'' dediler akıllı kargaya. Akıllı karga uçarak her tarafı kolaçan etti ve Ceylan'ı bir tuzağa yakalanmış halde buldu. Geri dönüp onlara haber verdi. Birlikte Ceylan'ı kurtarmaya koştular. Ceylan'a ''Sen akıllı ve tecrübeli birisin. Nasıl oldu da bu tuzağa düştün?'' diye sordu fare. ''Ben de ne olduğunu anlayamadım.'' dedi Ceylan. ''Avcılar her gün yeni bir tuzak oluşturuyor.'' Bu eskilere benzemiyordu. Fare hiç vakit kaybetmeden keskin dişleriyle tuzağın iplerini kemirmeye başladı. Senin buraya gelmen hiç iyi olmadı. Çünkü buraya şimdi bir avcı gelecek olsa buradaki herkes saklanacak bir yer bulur. Ama sen bu ağır hareket eden halinle avcının eline düşmekten başka ne yapabilirsin? Dedi Ceylan Kaplumbağa'ya. Kaplumbağa? Ya. Kaplumbağa. Doğru ama bir dostum tehlikedeyken ben yuvamda nasıl rahat oturabilirim ki? dedi. Ben seni düşünürken kendi başıma gelecekleri düşünemedim. Avcı, fare tam ipleri kesmeye bitirmek üzereyken çıka geldi. Fare hemen bir deliye saklandı. Akıllı karga uçup kaçtı. İplerini koparan Ceylan da fırlayıp kaçtı. Ortalıkta sadece kaplumbağa kalmıştı. İpleri kemirerek kesenin kim olabileceğini bulmak için etrafına bakındı. Kaplumbağa gözüne ilişince ipleri kesenin kim olacağını düşünmeden kaplumbağayı yakalayıp bağladı. Kaçanlar çok geçmeden avcıdan uzak emin bir yerde bir araya gelip toplandı. Kaplumbağanın avcının eline düşmesine üzülmüşlerdi. Fare, şimdi birimiz kurtulurken diğerimiz avcının eline düştü. Dostunun kurtuluşu için yanına gelip kendisi avcıya yakalandı. Akıllı kargayla Ceylan da endişeli ve üzüntülüydü. Dostlarını avcının elinden nasıl kurtarmaları gerektiğinin yolunu bulmalıydılar. İyi düşünmeli ve acele etmeliydiler. Fare, arkadaşlarını tehlikelerden çoğu defa kurtardığı için tecrübeliydi. Ve insanların düşünce yapılarını iyi biliyordu. Bu nedenle en uygun çözüm yolunu o buldu. Bence Ceylan ağır yaralıymış gibi topallaya topallaya yürüyerek avcıya görünmeli. Avcı yakalamak için ona doğru koştuğunda, çabuk koşmasını engellediği için kaplumbağayı elinden mecburen bırakacak. Avcı onun peşinden koşarken ben de kaplumbağayı esir eden iplerden onu kurtarırım. Böylece bu tehlikeden bir an önce uzaklaşıp yuvamıza döneriz. Akıllı karga seni uçarak takip etsin. Avcıyı oyalayıp sonra geri dönersiniz. Avcı sırtına yüklediği kaplumbağayla evine dönerken karga ile ceylan onun önüne geçti. Karganın çıkardığı sesler avcının ilgisini çekerken Ceylan'ın toparlayarak önünde gitmekte olduğunu gören avcı birden sevindi. Ceylan varken kaplumbağayı ne yapacaktı? Kaplumbağayı bıraktı ve Ceylan'ın peşinden koşmaya başladı. Ceylan avcı yaklaştığında biraz hızlanıp uzaklaşıyor sonra yavaşlıyordu. Avcı koşmaktan yorulmuştu. ile fare oradan uzaklaşmışlardı. Geri dönse bile onları bulması olanaksızdı artık. Ceylan topallama numarasını bırakıp bütün gücüyle koşarak uzaklaştı. Yorgun argın kaplumbağayı bıraktığı yere dönen avcı korkuya kapıldı. Hava kararmaya başlamış. Akşam olmak üzereydi. Durup başına gelenleri düşündü. Ceylan'ı yakalamak üzereyken elinden kaçırmıştı. Kaplumbağayı alıp giderken önüne çıkan kargayla toparlayan Ceylan'ın peşinden koşarak yorulmuş. Onun topal olmadığını anlamıştı. Geri döndüğünde kaplumbağanın iplerinin kesilip yerinde yerle restini görmüştü. Bunlar hayvan kılığına girmiş cin ve periler miydi acaba? Bir daha bu yörelere gelmemek üzere korkuyla oradan uzaklaştı. Başına gelenleri de kimseye anlatmadı. Kaplumbağa, karga, tarla faresi ve ceylan bu ülkede özgürce ve barış içinde yaşadılar. Ne bir yırtıcı hayvan ne de bir avcı bir daha onları hiç rahatsız etmedi. Gözü pek fare. Fare başından geçenleri müsait bir zamanda anlatmak için kaplumbağaya söz vermişti. Göl kıyısındaki ağaçların altında toplanmışlardı. Fare kaplumbağayı fazla uğraştırmadan anlatmaya başladı. İlk zamanlar büyük bir kentte yalnız başına kalan birinin yanında yaşıyordum. Ev sahibinin kimsesi yoktu. Komşuları ona sepetlerle yiyecek getiriyor, o da yiyebildiğini yiyor, geri kalanını... Tavana bağlı bir ip asıyordu. Ben ne yapar yapar adam dışarı çıkınca sepete ulaşırdım. Tavana tırmanıp sepete ulaşmayı benden başkası başaramazdı. Sepete ulaşır ulaşmaz karnımı bir güzel doyurur geri kalanını da farelere atardım. Bir misafiriyle beraber yemeklerini yiyip sohbet ettikleri bir gündü. Misafir dolaşmadık ülke bırakmamış çok macera yaşamış bir gezgindi. Gezgin başından geçenleri hararetli hararetli anlatırken ev sahibim ellerini çırpmaya başladı. Konuk bu harekete sinirlenip öfkelendi. Benden başımdan geçenleri anlatmamı istediğin halde benimle dalga geçer gibi ikide bir ellerini çırpıp duruyorsun. Şayet dinemeyeceksen beni boşuna niye konuşturup duruyorsun? Ev sahibim şu fareyle bir türlü baş edemedim. Nereye ne saklasam bulup yiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Fareleri ürküterek korkutup kaçırmak için ellerimi çırpıyorum, diye yanıtladı. Konuşmasını keserek sordu konuk. Yani sen şimdi tek bir fareyle mi baş edemiyorsun? Fareler içinde bir tanesi vardır ki, çok akıllı ve kurnaz, işte o beni yıldırdı. Bu özelliklerinden dolayı ona zehre kadını verdim. Benden daha güçlü çıkıp beni yendi. Yiyecekleri bir türlü ondan kurtarmam mümkün olmadı. Konuk. Onu diğer farelerden farklı ve üstün kılan mutlaka bir şey olmalı. Sen bana bir kürek ve bir kazma getirirsen gerçeği öğreniriz. O ara ben de yemek yemeği bırakmış konuşmaları dinliyordum. Ev sahibi hemen kazma ve küreği getirdi. Yuvamın deliğini biliyordu. Yuvamın yerini sordu. Ve konukla kazmaya başladılar. Yuvamın yanında içinde yüz altın olan bir kese buldular. Bunu kimi sakladığını ben de bilmiyordum. Gezgin konuk. İşte fareye güç ve cesaret veren bu altınlardı. Onun gücünün sırrını bulduk. Artık endişeye gerek yok çünkü bundan böyle güç bizde, dedi. Sabahleyin erken saatte evden ikisi birlikte çıktı. Onlar çıkar çıkmaz birlikte yaşadığım fareler çevremi sarıp ''Biz çıktık ne olur bizi duyur'' diye yalvarmaya başladılar. O gece çok yorgun ve uykusuz olduğum için olmalı. Tavana tırmanıp da bir türlü yiyecek sepetine ulaşamadım. Beni övüp yere göğe sığdıramayan fareler Bunda hiç iş kalmamış diye beni küçümsemeye başladılar. Çoğu beni bırakıp gitti. Kalanlarla birlikte güç bela yerdeki kırıntılarla karnımızı doyurmaya çalıştık. Bütün bir gece uyuyamadığım için derin bir uykuya daldım. Akşamleyin ev sahibi ve konuğu eve döndü. Her zamanki gibi yemeklerini yiyip geri kalanları sepetle birlikte bir kenara bıraktılar. Altın dolu keseyi çıkarıp kendi aralarında eşit bir şekilde paylaşıp sonra da yattılar. Düzenimi bozan bu gezgin konuğun altınlarını onun bulamayacağı bir yere saklamak istiyordum. O da sanki benim kafama koyduğum şeyi önceden sezmiş gibi gözlerini kapatıp bir türlü uyumuyordu. Oysa ev sahibi çoktan uykuya dalmıştı. Az sonra konuk nasıl olsa uyumuştur diyerek altın kesesini çekiştirmeye başladım. Meğerse uyumuyor, uyuma numarası yapıyormuş. Birden sırtıma ağır bir sopa darbesi geldi. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Konuk gezgin, kocaman bir sopayı bana doğru savurmuştu. Kanlar içinde kalmıştım. Ölümden zor kurtuldum. Baktım ki bu evde canımdan olacağım. Kendime daha güzel ve daha güvenli bir yurt edinmek için sabahleyin evden uzaklaştım. Yeni gittiğim yerde güvercin başkanla tanışıp dost oldum. Bana yeni dostluklar kazandıran akıllı kargayla orada tanıştım, dedi. İlaz, Belaz ve İraht Hükümdar devşelim, filozof Beydaba'ya şöyle dedi. Bana bir hükümdarın bağlı kalıp, onlar sayesinde mülk ve saltanatını koruması gereken şeyler hakkında bir hikaye anlat. Ki soğukkanlılık, mertlik veya cesaret yahut da cömertlikten ise bu, işinin başı ve temeli olsun. Beydaba cevap verdi. Hükümdarların malını, mülkünü ve saltanatını koruması için en gerekli şey soğukkanlılık ve ağırbaşlılıktır. Nitekim rivayet olunur ki bir zamanlar Belaz denilen bir hükümdarla İlaz denilen abid zahit bir vezir varmış. Bir gece hükümdar rüyasında kendisini korkutan sekiz düş görmüş. Heyecan ve telaş içinde uyanmış. Gördüğü düşü yorumlamaları için zahit bir ehmenleri çağırmış. Onlara gördüğü rüyaları anlatmış. Onlar da hep bir ağızdan şöyle demişler. Hükümdar hazretleri oldukça ilginç rüyalar görmüş. Şayet bize yedi gün mühlet verirse onun yorumunu kendisine getiririz. Hükümdar istedikleri mühleti kabul etti. Zahit bir rehmenler hükümdarın huzurundan çıktıktan sonra aralarından birinin evinde toplanıp konuşarak şöyle dediler. ''Düşmanımızdan intikam almak için bundan daha iyi fırsat olmaz.'' ''Biliyorsunuz ki bu adam dün bizden tam 12 bin kişiyi öldürdü. Şimdi bu adam ocağımıza düşüp bize sırrını verdi. Var mısınız onu korkutalım? Böylelikle ona her istediğimizi yaptırmış oluruz. Ona diyelim ki senin bu korktuğun şeyden kurtulabilmen için sevip kıymet verdiğin kişileri bize teslim edip sonra onları öldürtmen gerekir.'' ''Biz kitaplarımızı açtık baktık ki isimlerini söyleyeceğimiz kişileri öldürmekten başka çare göremedik.'' Eğer hükümdar, bize kimleri öldürmek istiyorsunuz adlarını söyleyinlerse şöyle diyelim. Kadınların değerlisi, Cüveyri'nin övgüye layık anas irahtı istiyoruz. En sevdiğimiz oğlunuz Cüveyri istiyoruz. Kıymetli yeğeninizi istiyoruz. Dostun ve vezirin ilazı istiyoruz. Sır katibin olan kalı istiyoruz. Eşi bulunmaz kılıcını, Atların yetişemediği beyaz fili, savaşta bineğin olan atı, güçlü ve süratli koşan hecin deveni istiyoruz. Ondan bize yaptıklarının intikamını almak için işleri bilen büyük filozof Kakarion'u istiyoruz. Bu isteklerini ulaştırdıktan sonra da hükümdara şöyle demeyi kararlaştırdılar. Ey hükümdar, ismini söylediğimiz kişileri öldürdükten sonra kanlarını bir havuzda toplaman, senin de... Havuzda onların kanlarının bulunduğu yere oturman gerekir. Sen havuzdan o halde çıkınca biz brahmenler dünyanın dört bir yanından gelir, etrafında döner ve seni okuyup üfleyerek vücudundaki kanı siler, seni su ve güzel kokulu yağlarla iyice yıkarız. Bu sayede Allah senin için koktuğumuz belayı def eder. Ey hükümdar! Eğer isimlerini verdiğimiz sevdiklerini kurban ederek bize verirsen beladan kurtulursun. Saltanatın düzene girer. Aksi takdirde mülkünün elinden alınmasından veya mahvolmasından korkarız. Brehmenler aynı zamanda eğer hükümdar emirlerini dinlerse onu istedikleri gibi öldüreceklerini düşündüler. Yedinci gün dolunca hükümdarın yanına döndüler ve ona şöyle dediler. Ey hükümdar, biz kitaplarımıza göre senin gördüğün düşün yorumuna baktık. Aramızda görüş alışverişi yaptık fakat vardığımız sonucu söyleyebilmemiz için seninle yalnız kalmamız gerek. Bunun üzerine hükümdar yanındakileri çıkardı, yalnız kaldılar ve brehmenler kurdukları düzeni en ince noktasına kadar hükümdara anlattı. Eğer ben hayatıma denk düşen, yaşantımın bir parçası olan bu insanları öldürürsem benim için ölüm yaşamaktan daha hayırlı olur. Ha ölmüşüm. Ha sevgililerden, dostlardan ayrılmışım. Ne fark eder? Bu kez brehmenler ona, eğer bize öfkelenmezsen sana bazı önemli haberler vereceğiz demiş. Hükümdar izin vermiş. Konuşmayı şöyle sürdürmüşler. Ey hükümdar, başkasının hayatını kendi hayatına tercih etmekle hiç de doğru bir şey yapmış olmuyorsun. Büyük işi bırakıp zayıfı tercih etme ki sevdiğini kendine tercih ettiğin için helak olmayasın. Hayatını ve mülkünü koru. Kendisiyle şeref ve yücelik kazandığın halkın nazarında mülkünle muradına kavuş. Hükümdar, vehmenlerin bu kaba ve cüretkar konuşmalarına çok üzüldü. Kalkıp odasına gitti. Kendini yüzü koyun yere atarak sinirden titreyip ağladı. Hükümdarın bu üzüntüsü günlerce devam etti ve bu durum ortalıkta iyice yayıldı. İlas hükümdarın tutulduğu keder ve üzüntüyü duyunca, bunun sebebi üzerine düşünüp taşındıktan sonra hükümdarın huzuruna çıkıp üzüntüsünün sebebini öğrenmeye karar verdi. Ve doğruca irahta gitti, ona şöyle dedi. ''Şu kadar zamandır hükümdarın hizmetindeyim. Bir gün bile benim görüşümü almadan bir şey yapmadı. Oysa şimdi ne olduğunu bilmediğim bir şeyi benden gizlediğini görüyorum. Birkaç gece evvel onu birehmenlerle beraber gizlice görüşürken gördüm. Korkarım ki onlara bir sırrını açmış.'' Kim bilir belki de ona zarar verecek ve onun için kötülük getirecek bir yol göstermiş olmalılar. Şimdi sen kalk ve git, hükümdarın huzuruna çık, içinde bulunduğu hali öğren ve bana haber ver. Çünkü ben huzuruna giremiyorum. Belki de brehmenler ona bir şeyleri yaldızlamışlar, onu kötü bir işe teşvik etmişlerdir. İraht şöyle dedi. Bir süre önce hükümdar beni azarladı. Bu durumda onun huzuruna giremem. ''Sakın onu kafaya takma.'' dedi İlaz. ''Biliyorum ki kaç kez hükümdar üzüntüm ne kadar büyük olursa olsun İraht yanıma gelince hemen unutuyorum ve hiçbir derdim kalmıyor.'' demiştir. ''Hemen ona git. Üzüntüsünü giderecek şeyi ona söyle ve cevabını da bana bildirmeyi unutma.'' Bunun üzerine İraht kalkıp gitti ve hükümdarın huzuruna girerek başucunda oturup şöyle dedi. ''Ey övgüye layık hükümdar, sendeki bu hal nedir?'' Seni üzüntülü görüyorum. Senin için her türlü fedakarlığı yaparız. rehmenlerden ne duydun bana bildir. Hükümdar İrah'a şöyle karşılık verdi. Ey kadın! Durumumu sorup da derdimi iyice artırıp durma. Çünkü bu senin sormanı gerektirecek bir durum değil. Kadın akıllı insanlardan en takdire layık olanı o kişidir ki bir belaya uğradığı zaman başkalarına danışıp derdini paylaşarak bu dertten kurtulma çareleri arar. Üzülüp kendini perişan etme. Kaderinde ne varsa o olur. Üzülmek ancak vücudunu zayıflatıp düşmanının yüreğini soğutmaya yarar. İrahtın bu sözü üzerine hükümdar ona şöyle dedi. Sorduğun şeyde hiçbir hayır yok. Çünkü onun sonu senin, benim ve memleketimin, halkımın, çoğunun hayatına denk düşen kimselerin ölümüdür. Gerçek şu ki, brehmenler seni ve sevdiklerimin çoğunu öldürmemin gerekli olduğunu söyledi. Oysa sizden sonra benim için hayatın hiçbir anlamı ve önemi yok. Buna nasıl üzülmeyim? İraht bunu duyunca heyecanlansa da heyecanını belli etmemeye çalışarak şöyle dedi. Biz kendimizi sana feda ederiz ey hükümdar. Sen hiç üzülme. Cariyelerin içinde de benim gibi olanlar var. Ancak ey hükümdar senden bir dileğim var. ''Bu isteğim sana şu nasihatimden ibaret. Bundan böyle güvendiğin kişilere defalarca istişare etmedikçe hiçbir işini brehmanlarla danışmamanı ve onlara güvenmemeni istiyorum. Çünkü öldürmekten daha büyük bir iş yoktur. Bir yerde değersiz gibi görünen bir cevher bulursan bile bir bilene göstermeden fırlatıp atma.'' ''Ey hükümdar, inan ki dostunu ve düşmanını doğru düzgün bilmiyorsun.'' Birehmenler konusunda da gerçek niyetlerinden habersizsin. Onlara seni sevmediğini ve sana bir fenalık yapabileceğini hiç düşünmüyorsun. Daha dün birehmenlerden 12 bin kişiyi öldürdüğünü unutma. Bu olup bitenin onlardan kaynaklanmadığını mı sanıyorsun? Yemin ederim ki onlara gördüğün rüyayı anlatmaman ve sırrını açmaman gerekirdi. Sana ne söylemişlerse emin ol ki kinlerinden dolayı söylemişlerdir. Gayeleri seni sevdiklerini ve vezirini öldürerek böylece senden intikam almış olacaklar. Şimdi en iyisi filozof Kabariona git. O zeki bir bilgindir. Ona düşünde gördüklerini söyle. Yönünü ve yorumunu ondan sor. Hükümdar bunları işitince içindeki sıkıntı dağıldı ve dost doğru atına atlayıp filozof Kabariona gitti. Önünde eğilip huzurunda durdu. Onun bu telaşlı ve mutsuz halini gören filozof, Betim benzin solmuş. Sana ne oldu ey hükümdar diye sordu. Hükümdar, uykumda rahmenlere anlattığım yedi rüyayı gördüm. Düşümü yorumlayanlara bakılırsa bu rüyadan başıma büyük işler gelmesinden ve saltanatımın elinden gitmesinden endişe etmekteyim. Filozof, ister rüyanı sen anlat, istersen gördüğün rüyayı ben sana anlatıp yorumlayayım dedi. Hükümdar, ''Senin anlatıp yorumlaman daha güzeldir.'' Filozof, ''Hiç üzülüp kendini bu işten dolayı tedirgin etme ey hükümdar.'' ''Biliyorum ki rüyanda önce kuyrukları üzerinde duran iki balık gördün. Bunun ne anlama geldiğini söyleyeyim. Sana nihabend hükümdarından bir elçi gelecek. İçinde dört bin batman altın değerinde kırmızı yakut ve inciden iki gerdanlık bulunan bir kutu getirecek.'' Arkandan uçup önüne konan iki ördeğin yorumuna gelince sana Beh hükümdarı dünyada eşi benzeri bulunmayan iki at gönderecek. Sol ayağının üstünde yürürken gördüğün yılan şudur. Sıncı'nın hükümdarından sana halis çelikten yapılmış eşsiz bir kılıçla bir adam gelip huzurunda duracak. Vücudunda sıvamış gibi duran kan şunu ifade eder. Kazerun hükümdarlarından biri gelip huzurunda duracak. Üzerinde karanlıkta ışık veren Erguvan ipek bir elbise olacak. Gördüğün suyla yıkanmanın manası, Ristin hükümdarından keten elbise giymiş birisi gelip huzurunda duracak. Kendini beyaz bir dağın üstünde görmenin yorumuysa şudur. Keydur hükümdarından atların bile yetişemediği beyaz fille bir adam gelip huzurda duracak. Başının üstünde ateşe benzer bir şey görmenin yorumlamasıysa şudur. Erzen hükümdarından Yakut ve Inci ile işlenmiş bir altın taçla gelip bir adam huzurunda duracak. Rüyanda gördüğün gagasıyla başına vuran kuşun tabirine gelince, onu sana bugün yorumlamayacağım. Sakın korkulacak bir şey olduğunu sanma. Fakat bu rüyada sevdiklerinden birine darılıp küseceğine dair bir işaret var. Ey hükümdar, sana yorumlayıp söylediğim şeyler yedi gün içinde gerçekleşecek. Hükümdar filozof Kabarion'dan bu sözleri işitince saygı ve sevinçle huzurundan ayrıldı. Tahtına oturdu. Filozofun haber verdiği her şey bir bir gerçekleşmeye başladı. Elçiler ve hediyeler ardarda arda gelince hükümdar şöyle dedi. Şayet Allah rahmetiyle imdadıma yetişmeseydi hem mahvolmuş hem de mahvetmiş olacaktım. Bir kez daha anladım ki, hiç kimse akıllı dostlarından başkalarını dinlememeli. Iraht olmasaydı bütün bunları anlayıp fark etmem mümkün olmayacaktı. Şimdi getirilen hediyelerden dilediklerini alması için onları Iraht'ın önüne koyun. Hükümdar daha sonra Iraht'a tacı ve elbiseleri alarak kadınlar kısmına gelmesini söyledi. Hükümdar kadınlarının en kıymetlisi olan Iraht'la Huraknah'ı da huzuruna çağırarak İlaza şöyle dedi. Dilediğini alması için elbiseyi ve tacı Iraht'ın önüne koy. Hediyeler Iraht'ın önüne kondu. Iraht, hediyeler içinden tacı tercih etti. Huraknaht'a en güzel ve en kıymetli elbiselerden birini seçti. Hükümdar adet olduğu şekliyle bir gece Iraht, bir gece de Huraknaht'la birlikte olurdu. Hükümdarın bir başka adeti de yanında geceleyeceği kadının ona zerdeli pilav hazırlayıp yedirmesiydi. Hükümdar nöbetinde Irağ'ta geldi. Irağ hükümdar için pilav pişirdi. Tacı başında, elinde pilav tabağıyla huzuruna girdi. Huraknah bunu öğrendiği zaman Irağ'tı çok kıskandı. Albenin elbisesini giyip hükümdarın önünden geçti. Güzel yüzü ve parıltılı elbisesi hükümdarın hoşuna gitti. Hükümdar Irağ'ta dönerek şöyle dedi: Tacı alıp da bu eşsiz güzellikteki elbiseyi bırakmakla çok cahillik ettin. Irağ Kendisinin cahillikle suçlanıp Huraknah'ın övüldüğünü görünce kıskançlığını hasha ulaştırdı ve sinirlenip hiddete kapılarak tabağı hükümdarın başına çaldı. Hükümdarın yüzünden gözünden zerdeli pilav akmaya başladı. Bu yaşanan şey de aslında hükümdarın gördüğü düşün Kabaryon tarafından yapılan yorumun tamamlanması oldu. Hükümdar hemen yerinden kalkarak İlazığ çağırdı ve ona şöyle dedi. Benim gibi bir cihan padişahına bu cahilin nasıl hareket ettiğini gördün. Onu derhal götür ve öldür. Ilaz hükümdarın huzurundan çıktıktan sonra kendi kendine düşündü. Bugün her ne kadar hükümdar bana bu kadını öldürmemi söylese de yarın bu denli ileri görüşlü, eşi bulunmayan, hükümdarın canını kurtaran bir kadını öldürmekten dolayı neden öldürülmesini geciktirmedin diye sormayacağı ne malum? Onu öldürmekte acele etmeyip bekleyeceğim. Eğer hükümdarı üzgün ve pişman görürsem, kadını diri olarak ona getiririm. Böylece büyük bir iş yapmış, hem Irak'tı ölümden kurtarmış, hükümdarın pişmanlık ve üzüntüsünü gidermiş, hem de bütün insanların kalbinde yer edinmiş olurum. Şayet hükümdarı neşeli ve huzurlu. Yaptığından içi rahat bir şekilde görürsem, işte o zaman Irak'tı öldürürüm. Ilaz düşündüğü gibi yaptı ve hükümdarın tavrını öğreninceye kadar, Kadını evinde saklayıp himaye etti. Sonra kalktı, kılıcını kana bulayıp, üzgün ve kederli bir kimse gibi hükümdarın huzuruna çıktı. Ey hükümdar, ıraht hakkında emrinizi yerine getirip onu öldürdüm, dedi. Çok geçmeden hükümdar verdiği emirden pişman oldu. Iraht'ın güzelliği aklına geldikçe üzüntüsü iyice arttı. Utandığından bir türlü ılaza emri gerçekten yerine getirip getirmediğini de soramıyordu. Ey hükümdar, üzülüp kederlenerek, ancak kendini zayıflatıp harap edersin. Üzülme, sabret. Eğer isterseniz, size, sizi teselli edecek bir hikaye anlatabilirim. Bana hikayeni anlat, dedi hükümdar. Biri erkek, biri dişi iki güvercin varmış. Bunlar yuvalarını buğday ve arpayla doldurmuşlar. Bir gün erkek dişiye, ''Yerlerde bir şey bulduğumuz müddetçe buradakilerden hiçbir şey yemeyelim. Kış geldiğinde yerlerde bir şey bulamazsak işte o zaman buradakilerden yeriz.'' demiş. Dişi bu fikri çok olumlu bulmuş ve buna razı olmuş. Buğday ve arpa taneleri yuvalarına koyduklarında yaşmış. Sonra erkek güvercin çekip gitmiş, gözden kaybolmuş. Yaz gelince taneler kuruduğu için büzüşmüş. Bir gün erkek güvercin döndüğünde... Taneleri eksilmiş gördü ve dişisine çıkıştı. Bundan hiç yemeyeceğiz diye konuşup sözleşmemiş miydik? Niçin onu yedin? Dişi güvercin yeminler edip yemediğini ifade etse de erkek ona inanmamış ve başlamış onu gagalamaya. Sonunda güvercini öldürmüş. Yağmurlar gelip kış mevsimi girince taneler ıslanmış. Şişmiş ve yuva eskisi gibi dolmuş. Erkek güvercin bunu görünce durumu anlamış ve çok pişman olmuş. Dişisinin ölü bedeninin yanına kıvrılarak şöyle demiş. Sen olmadıktan sonra hayat ve tane olsa ne olur? Sana haksızlık ettiğimi anlayınca ve gideni geri getiremeyince buğday ve arpa bana ne sağlar? Erkek güvercin yememiş, içmemiş ve nihayet dişisinin yanında ölüp gitmiş. Akıllı olan ve pişman olmaktan korkan kişi hiçbir zaman ceza vermekte acele etmez. İla hikayeyi anlatmayı sürdürdü. Yine işittim ki adamın biri başında bir torba mercimekle dağıtırmamış. Yorgun düşüp dinlenmek için torbayı yere koymuş. O anda ağacın birinden bir maymun inmiş. Mercimekten avcunun dolusu kadar almış ve ağaca çıkmış. Elinden bir mercimek tanesi düşmüş. Maymun onu aramak için tekrar inmiş fakat bulamamış. Elindeki bütün mercimekler de dökülüp dağılmış. Sen de ey hükümdar yanında birçok sevdiğin olduğu halde onları bırakıyorsun ve bulmamayı istiyorsun. Hükümdar bunları işitince Iraht'ın ölmüş olmasından iyice endişeye düşmüş ve konuşmayı şöyle sürdürmüş. Sus ılas, sus artık. Hemen bir tek kelimemden mi sana emrettiğim şeyi yerine getirdin? İnsan biraz ihtiyatlı olur. Allah'tan başka herkesin sözü tartışılır hükümdarım. Beni mahvettin. Irah'tı öldürmek suretiyle derdime dert kattın. İki kişi ancak üzülmeyi hak eder. Bir, her gün günah işleyen. 2 hiç iyilik yapmayan. Bu ikisinin de dünyada mutlu olup sevinmesi az. Ceza ile karşı karşıya gelince de pişmanlığı o derece çok ve uzundur. Ah, Irah'tı diri görsem artık hiçbir şeye üzülmem. İki kimsenin üzülmesine gerek yoktur hünkârım. Her gün elinden geldiği kadar iyilik yapan ve hiç günah işilemeyen. Hükümdar, demek ki ırahta artık bir daha göremeyeceğim. Ilaz, iki kişi baktığı halde göremez hünkârım. Birincisi kör, ikincisi akılsız. Kör gökyüzüne ve yıldızlara, yere, uzağa, yakına bakıp göremediği gibi akılsız kişi de, Güzeli çirkinden, iyilik edeni kötülük edenden ayırt edemez. Irahtı görseydim ne kadar çok sevinirdim. İki kişi sevinçlidir hünkârım. Bir basiretli kimse, iki bilgili kimse. Basiretli kimse dünyanın artan, eksilen işlerini nasıl önceden bilir ve görürse, bilgili kimse de iyiliği ve kötülüğü, sevabı ve günah görür. Hükümdar, Ey ilaz, anlaşılan senden uzaklaşıp korunmamız gerekiyor. İlaz, iki kimseden uzak durmak gerekir hünkârım dedi. Bir iyilik, kötülük, ceza, sevap ve içinde bulunduğum halden bana hiçbir sorumluluk yoktur diyenden, 2 gözünü haramdan, kulağını kötü şey işitmekten, nefsini düşkünlük gösterdiği günah ve hırstan sakınmayan kimseden. Hükümler. Konuşmalarına bakılırsa ırahtan ümidim iyice kesildi. Elim sıfırlandı. Ilaz, iki şey sıfırdır hükümdarım. Suyu olmayan nehir, hükümdarı olmayan ülke. Hükümdar, ey Ilaz, her şey hemen cevap veriyorsun. Cevaplar dilinde akıp gidiyor. Ilaz, iki kimsenin cevap verme sıkıntısı yoktur hünkârım. Bir, hazinelerini dağıtan ve veren hükümdar... İki, iyilikle başarıya ulaşmış bilgili kişi. Ilaz baktı ki hükümdar çok sıkıştı. O zaman onu rahatlatmak için şöyle dedi. Ey hükümdar, Iraht hayattadır. Hükümdar bu sözü duyduğunda çok sevindi ve şöyle dedi. Ey Ilaz, senin iyi netli olduğunu bildiğim için sana kızıp öfkelenmedim. Senin ilmini bildiğimden Iraht'ı öldürmediğine dair içimdeki ümidi hiç kaybetmedim. Evet, Iraht kuşkusuz büyük bir suç işledi ama bunu kıskançlığından dolayı yaptı. Oysa onu sabırla karşılamam ve tahammül etmem gerekliydi. Fakat sen de beni denedin. Aslında bana en büyük iyiliği yaptın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Hadi şimdi git, Iraht'ı bana getir. İlas hemen Iraht'a gitti. Ona iyice süslenmesini söyledi. O da bir güzel süslendi. Hükümdara gittiler. Irat huzuruna girince hükümdarın ayaklarına kapandı. Ve sonra doğrularak şöyle konuştu. Allah şükürler olsun. Bana lütuf ve ihsanda bulunan hükümdara ne kadar övgü ve şükranda bulunsam azdır. Öylesine büyük bir kabahat işlememe rağmen hükümdarın tahammülü ve merhametli suçumu bağışladı. Hükümdarın cömertlik, asalet ve geniş tahammül gücünü bildiği için durumumu geciktirerek beni mutlak bir ölümden kurtaran ilaza ayrıca teşekkür ederim. Bunun üzerine hükümdar İlaza dönerek şöyle dedi. Bana, Irahta ve herkese ne kadar büyük bir iyilik yaptığını bir bilsen, onu bugün bana bağışlayan sensin. Bundan sonra sana sormadan hiçbir adım atmayacağım. Yanımdaki itibar ve saygının inanılmaz derecede arttı. Bundan böyle mülk ve memleketimde hüküm verme ve söz söyleme hakkı veriyorum. Uygun gördüğün gibi yap, dilediğin gibi idare et, çünkü... Sana güveniyorum. Ilaz şöyle karşılık verdi. Allah mülkünü ve mutluluğunu daimi kılsın ey hükümdar. Ben bu övgüyü hak edecek biri değilim. Çünkü ne de olsa senin kölenim. Fakat benim dilediğim odur ki sonu gam ve keder olacak. Pişmanlık yaratacak şeylerde hükümdar soğukkanlı davranıp acele etmesin. Hükümdar Ilaz'ın sözünü destekleyip onayladı. Bundan sonra büyük, küçük, hiçbir işini istişareye gitmeden yapmayacağına ahdetti. Hükümdarın rüyasını kasıtlı ve yanlış yorumlayıp, sevdiklerini öldürmesini sağlık veren brahmenlere gelince, hükümdar onları Iğaz'ın eline verdi, o da hepsini kılıçtan geçirdi. Gerek hükümdarın ve gerekse ülkenin ileri gelenlerinin gözleri aydın olmuş, ilminin genişliği ve hikmetinin üstünlüğü sebebiyle Kabarion'a övgüler sunmuşlar. Zahitle misafir. Hükümdar defşelim, Filozof Beydaba'ya şöyle dedi. Bana kendisine yakışan ve yaraşan iş ve davranışı bırakıp da başkasının peşine düşen, bunu da anlamayıp şaşkınlık ve kararsızlık içinde kalan kimsenin misalini anlat. Beydaba şöyle dedi. Rivayet edilir ki, kert denilen yerde ibadet ve Allah'a bağlılığıyla tanınan bir zahit vardı. Bir gün kendisine bir misafir geldi. Zahid misafirine ikram etti ve beraberce yediler. Misafir şöyle dedi. Ne tatlı ve ne hoş bir hurma bu böyle. Keşke benim memleketimde de böyle hurmalar olsaydı. Eğer müsaade ederseniz ondan toprağımıza dikeceğim bir fidan almak isterim. Zahid ona şöyle karşılık verdi. Bu sana zahmetten başka şey vermez. Toprağınıza uyup uymayacağı da bilinmez. Sonra sizin memleketinizin meyveleri oldukça boldur. Böyle vücuda yarayışı fazla olmayan, üstelik ağır bir meyveyi yetiştirip ne yapacaksınız? Zahid konuşmasını şu öğütlerle sürdürdü. Kim ki bulamadığı şeyin peşine düşer, o olgun bir kişi sayılmaz. Eğer ki bulduğuna yetinir, bulamadığına da ilgisiz kalırsan mutlu olursun. Zahid bütün bu söylediklerini İbranice söylemiş, Misafir onun bu dille konuşmasını çok beğenmiş, İbranice öğrenmek için günlerce kendini zorlayıp uğraşmış. Bu kez Zahit onu böyle bir telaş içinde görünce şöyle demiş. Sen şimdi kendi dilini bırakıp İbranice öğrenmen yüzünden aynen karganın düştüğü duruma düşmeye müstahak oldun. Misafir sordu. Bu nasıl olmuş? Zahit cevap verdi. Anlatılır ki, Karganın birisi bir kekliğin sekerek yürüyüşüne hayran olmuş. Ne yapıp yapıp onun gibi yürüme sevdasına düşmüş. Kendisini bu tarz yürüyüşe alıştırmak için egzersizler yapmış. Fakat bir türlü aynısını yapmayı becerememiş. Ümidini üzmüş. Eskiden beri alıştığı yürüyüşüne geri dönmek istemiş. Bir de ne görsün? Eski yürüyüşü de karışmamış mı? Bu sefer kırıla döküle yürür olmuş. Bir anda kuşların en çirkin yürüyeni olmuş. Sürekli kullanıp alıştığın dili bırakıp İbraniceye merak sardığın için sana bu örneği verdim. Bu arzuna ulaşamayıp sonra eski dilinde unutmandan korkuyorum. Zira şöyle denmiştir: Kendisine uymayan daha önce baba ve dedelerinin kendisini ona göre yetiştirmedikleri bir şeyi zorla yapmakta ısrar eden kişi cahilin ta kendisidir. Güvercin Tilki ve Balıkçıl Hükümdar Depşelim filozof Beydaba'ya şöyle dedi. Kendisinden başka herkese akıl veren kimse hakkında bana bir mesel anlat. Filozof, bunun misali güvercin, tilki ve balıkçılığın hikayesidir. Hükümdar, bunların hikayesi nedir? Filozof, anlatılır ki güvercinin biri uzun bir hurma ağacının tepesinde yavru yaparmış. Güvercin ağacın tepesine Yuva malzemesini taşımakta büyük zahmetler çeker, taşıyacağını taşıması ve yumurtanın altına konulması sıkıntı ve zahmetle ancak mümkün olurmuş. Taşıma işini bitirince yumurtalar ve yumurtasının üzerine otururmuş. Yavrularını çıkarıp onlar da biraz yetişince yavruların yetişme miktarını bilen tilki böyle bir zamanda gelip hurma ağacının dibinde durur, ona bağırır ve ona çıkmak ya da yavrusunu aşağıya atması konusunda uyarır. Şayet bunu yerine getirmezse kendisinin yukarı çıkacağını söyleyerek tehdit edermiş. Güvercin de çaresiz yavrusunu ona atarmış. Günlerden bir gün tam güvercinin iki yavrusu yetişmişken bir balıkçıl kuşu gelerek hurmanın tepesine koymuş. Güvercini üzgün ve mutsuz görünce sormuş. Nedir bu hal ey güvercin seni kederli ve mutsuz görüyorum. Ey balıkçıl ne zamandır bir tilki başıma bela oldu. Her iki yavrumu gördükçe gelip onları aşağı atmam için bağırıp beni tehdit ediyor. Ben de çaresiz yavrumu aşağıya atıyorum. Balıkçıl güvercine şöyle akıl verdi. Bir daha sana bu niyetle gelirse ona şöyle de. Sana yavrumu atmıyorum. Yanıma çık ve kendini tehlikeye at. Bunu yapar ve iki yavrumu yersen yanından uçar ve kendimi kurtarırım. Balıkçıl ona bu çareyi öğretince uçup gitmiş ve bir nehrin kıyısına konmuş. Derken tilki yine aynı vakitte gelmiş. Hurmanın dibinde durmuş. Sonra her zaman yaptığı gibi bağırmış. Güvercin ona balıkçılın öğrettiği şekilde cevap vermiş. Bunun üzerine tilki sormuş. Bana söyle, bunu sana kim öğretti? Balıkçıl öğretti. Bu cevap üzerine tilki dönmüş Nehrin kenarındaki balıkçının yanına kadar gelmiş, onu orada durur halde bulmuş ve sormuş. Ey balıkçıl, eğer rüzgar sağ taraftan gelirse başını ne tarafa çevirirsin? Sol tarafıma. Sol tarafından gelince başını nereye saklarsın? Sağıma veya arkama saklarım. Rüzgar her yerden ve her yönden gelirse nereye koyarsın? Kanatlarımın altına sokarım. Kanatlarının altına nasıl sokabiliyorsun? Bunun senin için kolay bir iş olacağını sanmıyorum. Evet, yapabilirim. Öyleyse hadi bana nasıl yapıldığını göster. Başım için. Ey kuşlar! Allah sizi bizden gerçekten üstün kıldı. Siz ki bizim bir senede anlayabildiğimizi bir an içinde anlıyor, ulaşamadığımız noktaya ulaşıyor, soğuk ve rüzgardan korunmak için başlarınızı kanatlarınızın altına sokabiliyorsunuz. Sizi kutlarım. Hadi şimdi nasıl yapabiliyorsun bunu bana göster Bunun üzerine kuş gagasını kanatlarının altına sokmuş O durumdayken tilki derhal üzerine atlamış Onu yakalayıp öyle sarsmış ki boynunu kırmış Sonra şöyle demiş Ey kendine düşman kuş Güvercine akıl veriyor ona çare üretiyor Fakat kendin için bunu yapamıyorsun Düşmanın seni hemencecik yakalıyor Teki böyle söyledikten sonra onu öldürmüş ve yemiş. Dişi Aslan, Avcı ve Çakal Hükümdar Depşehir'in filozof Beydabaya dedi ki, ''Şimdi bana başına gelen zarardan dolayı gücü ettiği halde başkasına zarar vermeyi terk eden'' Ve uğradığı felakette başkasına zulüm ve düşmanlık yapmaktan onu alıkoyan kimse hakkında bir misal anlat. Firozof şöyle dedi. Halka zarar veren ve kötü gelen şeyi istemeye ancak cahil, akılsız ve ahiret işlerinin sonuçlarını iyi görmeyen kişiden başkası cesaret edemez. Çünkü akıbetleri düşünemeyen musibetlerden ve felaketlerden emin olamaz. Bazen cahil bile başkasından gördüğü zarardan ibret alır da aynı zulüm ve düşmanlığı başka bir kimseye yapmaktan vazgeçer. Ve sonunda başkasına zarar vermekten vazgeçmesinin faydasını görür. Bunun benzeri dişi aslan, avcı ve çakalın hikayesidir. Hükümdar bu nasıl olmuş diye sordu. Filozof da anlattı. Anlatılır ki, bir ormanda iki yavrusu bulunan bir dişi aslan varmış. Bir gün aslan yavrularını inde bırakarak ava çıkmış derken bir avcının yolu yavrulara uğramış. Hemen hücuma geçmiş. Ok atarak ikisini de öldürmüş. Derilerini yüzmüş. Sonra sırtlanıp eve götürmüş. Sonra ana aslan dönmüş. Yavrularının başına gelen feci durumu görünce feryat edip kendini yere atıp yuvarlanmış. O öyle ağlayıp sızlanırken hemen yanı başındaki bir çakal ona sormuş. Bu halin nedir? Başına ne geldi anlat bana. Anne aslan cevap vermiş. Bir avcı yavrularımı öldürüp derilerini yüzmüş sonra cesetlerini de ortalığa saçmış. Çakal şöyle demiş. Ağlama. Kendine acı ve şunu bil ki şimdi avcının sana yaptığını mutlaka bir zamanlarda sen başkasına yapmışsındır. Nasıl bir zamanlar başkaları senden gelene sabretmişlerse, sen de başkasının yaptığına sabredeceksin. Herkes ettiğini bulur. Her işin günahtan ve sevaptan bir meyvesi vardır. Dişi aslan, açık konuş. Ne demek istediğini daha iyi anlayayım. Çakal sormuş. Kaç yaşına geldin? Yüzüncü yaş. Neyle beslendin, ne yedin? Yabani hayvan eti. Kimden elde ettin? Kim verdi bu eti sana? Hayvanları avlardım ve sonra onları yerdim. O yediğin hayvanların anneleri ve babaları var mıydı? Ne dersin? E vardı elbette. O zaman neden ben o ana babaların senin gibi ağlayıp sızladıklarını görüp işitmiyorum? İyi bil ki bugün başına gelen şey dün yaptığın şeyin sonunu görememenle ilgilidir. Bunun üzerine dişi aslan başına gelenlerin kendi işlediği cinayetlerin bir karşılığı olduğunu anlamış ve avlanmayı bırakmış. Et yemeyi bırakarak sadece meyve yemeye başlamış. O ağaçlıkta yuva yapmış meyve yiyerek yaşayan bir kumru bu durumu görünce dişi aslana dönerek şöyle demiş. Sen et yiyici olduğun halde Allah'ın sana ayırdığı rızkı terk ederek başkalarının rızkına yöneliyorsun. Görüyorum ki senin yüzünden eskisi gibi ağaçlar bile meyve vermez oldu. Vah hayatı meyvelere bağlı olanlara. Meyve yemek adeti olmayanlar da Onların önlerine geçerek rızıklarına girerse onların mahvolup gitmesi çok yakındır. Diş aslan bu kez Kumru'nun söylediklerini duyunca etkilenmiş ve meyve yemeği de bırakmış, ot yemeğe ve ibadete yönelmiş. Bu örneği sana şu hakikati bilesin diye verdim. Bilgisiz kimse belki halktan gördüğü zarar sebebiyle başkasına zarar vermekten vazgeçer. Aynen diş aslan gibi ki... O yavrularında gördüğü felaket sebebiyle önce et yemekten sonra da kumrunun sözüyle meyve yemekten vazgeçti. Kendini rüt ve ibadete verdi. İnsanlar bu hikaye üzerinde iyi düşünmelidir. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma denilmiştir. Çünkü adalet bundadır. Zahit ile gelincik Hükümdar depşerim Filozof Beydabay'a şöyle dedi. Şimdi bana düşünmeksizin işin sonuna bakmadan işinde acele eden adamın misalini anlat. Filozof şöyle dedi. Kim işinde sağlamcı olmazsa o daima pişman olur ve onun durumu sevdiği halde gelinciği öldüren Zahid'in durumuna döner. Hükümdar bu nasıl olmuş Filozof anlattı. Anlatılır ki, cücan denilen yerde bir Zahit yaşarmış. Zahit'in oldukça güzel bir karısı varmış. Çok uzun süredir evli olmalarına rağmen bir türlü çocukları olmuyormuş. Tam artık ümidi kesmişlerken kadın ondan hamile kalmış. Zahit ve karısı çok sevinip şükretmişler. Zahit, çocuğun erkek olması için dua etmiş. Karısına demiş ki, müjdeler olsun sana ki bu çocuğun erkek olacağını umuyorum. Onun için en güzel isimler seçeceğim ve ona seçkin bakıcılar bulacağım. Kadın, be hey adam, daha ortada bir şey yokken seni böyle iddialı şekilde konuşturan şey nedir? Bilmez misin? Böyle senin gibi davrananın başına, başı üzerindeki yağ ve balı döken Zahid'in başına gelen şey gelir. Bu nasıl olmuş? Anlatılır ki, Zahid'in birine bir tüccarın evinden her gün bal ve yağdan ibaret birer parça yiyecek gelirmiş. Zahid ondan ihtiyacı kadarını yer, artanını kaldırıp bir çömleğe koyarak evin bir tarafında bulunan bir direğe asarmış. Sonunda çömlek dolmuş. Günlerden bir gün Zahid elinde sopası ve başında asılı çömlekle sırt üstü yatarken yağla balın ne kadar pahalı olduğunu düşünüp sonra şöyle demiş. Bu çömlektekini bir altına satacağım. Onunla on dişi keçi alacağım. Derken bunlar gebe kalacak. Her beş ayda bir defa yavru yapacaklar. Böylece çok geçmeden onların yavruları büyük bir davar sürüsü olur. Sonra Zahid birkaç yılı bu şekilde hesapladı. Sonucu 400 keçiden fazla buldu. Bunun üzerine şöyle dedi. Bununla yüz sığır alırım. Her dört keçiye bir öküz ya da inek. Ayrıca arazi ve tohum da alırım. Rençberler tutarım, öküzlerle ziraat yapar, dişilerin süt ve yavrularından istifade ederim. Böylece üzerinden beş yıl geçmeden ziraattan büyük servet elde ederim. Ardından gösterişli lüks bir ev yaparım. Cariyelerim ve kölelerim olur. Alımlı, güzel bir kadınla evlenirim. Sonra onunla birleşirim, gebe kalır. Sonra ondan soylu, soplu bir oğlum olur. Ona isimlerin en güzelini seçerim. ''Biraz büyüyünce onu en güzel şekilde eğitir ve terbiye ederim. Onu en iyi şekilde yetiştirmek için zorlarım. Eğer bana uyarsa sorun yok. Ama laf dinlemez ve yola gelmezse onu şu sopayla döverim.'' Zahid böyle derken elini çömleğe uzatmış. İstemeden onu kırmış ve içinde ne var ne yok yüzüne dökülmüş. Zahid'in karısı hikayeyi anlattıktan sonra şöyle dedi. ''İşte. Bu misali sana şunun için anlattım. Kesin bir bilgin olmadan, doğru mu yanlış mı bilmeden fikir yürütme. Uygun olmayan şeyi söyleme. Acele etme. Zahid karısının anlattığı hikayeden büyük ibret almış sonra kadın güzel bir oğlan çocuğu dünyaya getirmiş. Babasının sevincine diyecek yokmuş. Birkaç gün sonra kadının temizlenme zamanı gelmiş. Bu sebeple Zahid'e ''Çocuğumun yanında dur da hamama gidip yıkanayım.'' demiş. Kadın hamama gitmiş. Çok geçmeden hükümdarın elçisi onu çağırmaya gelmiş. Zahit küçük yaştan beri besleyip büyüttüğü, oğlu kadar değer verdiği gelinciyi oğluyla bırakarak kapıyı üzerlerine kilitleyip elçiyle beraber çıkıp gitmiş. Derken evin taşlarının birinden bir siyah yılan çıkmış ve oğlana yaklaşmış. Gelincik hemen onu vurmuş, sonra üzerine atlamış ve öldürmüş. Sonra parçalamış ve ağzı öldürüp parçaladığı yılanın kanıyla dolmuş. Zahit gelince kapıyı açmış. Gelincik müjdeyi vermek için heyecanla önüne atılmış. Zahit onu ağzı kanla dolu ve heyecanlı görünce çocuğunu boğmaya çalıştığını zannedip aklı başından gidince gerçeği öğrenmeden gelinciye hücum etmiş. Elindeki sopayla başının ortasına vurmuş. Gelincik ölü vermiş. Zahit içeri girdiğinde çocuğu yanında parçalanmış bir yılanla sağ salim halde bulmuş. Durumu anlayıp acele ettiğini fark ettiğinde dövünerek şöyle demiş. Keşke bu çocuk bana verilmeseydi de ben de bu haksız davranışta bulunmasaydım. Ve karısı içeri girip onu bu hal üzerinde bulunca şöyle demiş. Bu ne hal? Sana ne oldu? Zahit gelinceğin iyiliğine karşın durumu bilmeden erken davranıp acele ederek... Mükafatlandırılması gereken bir davranıştan dolayı gelinceyi nasıl cezalandırdığını anlatınca karısı şöyle demiş. İşte bu senin acele etmenin neticesi. İşte bu işini ölçüp tartmadan hareket eden ve acele edip pişmanlığa gömülen kimsenin misali. <Gülüyor> Tarla faresi ile kedi babı Hükümdar Depşelim, Filozof Bey Dava'ya dedi ki, ''Şimdi anlat bana.'' Bir sürü düşman tarafından kuşatılarak mutlak bir helakle karşı karşıya olduğunu anlayınca bir kısım düşmanını kendine dost edip çıkış yolu arayan adamın hikayesini. Bu adam kaygı ve üzüntülerden kurtulmuş, canını kurtarmış ve evvelce anlaştığı bazı düşmanlara vefakar davranmıştır. Beydeba ve anlatmaya başladı. ''Ne dostluk, ne düşmanlık asla sabit kalmaz. İlelebet aynı şekilde sürüp gitmez.'' An gelir dostluk nefrete, düşmanlık sevgiye dönüşür. Bu konuda öyle çok örnek var ki akıllı ve kalp gözü açık kişi derhal tedbirini alır. Duruma göre nasıl hareket edeceğini bilir. Düşmandan gelene soğukkanlılıkla karşı koyar. Dosttan gelene nezaket ve iyilikle karşılık verir. Akıllı adam gerektiğinde eski düşmanından yardım isteyebilir. Evvelce ona karşı beslediği güvensizlik hissi asla ileri görmesini engellemez. Uyanık kişi korktuğu bir felaketi başından atmak için düşmanından da yararlanmasını bilendir. Yeter ki tedbirli ve soğukkanlı davransın. Mutlaka amacına erişir. Bunun misali olarak bir tehlike karşısında birbirleriyle anlaşarak paçayı kurtaran fareyle kedi hikayesi var. Hükümdar sordu. Nasıl bir hikayedir bu? Bedaba başladı anlatmaya. Anlatılır ki büyükçe bir ağaç kovuğunda... Rumi adında bir kedi yaşarmış. Yakında Ferudun adlı fareye ait bir fare yuvası varmış. Avcılar o yere sık sık gelir, vahşi hayvan ve kuş avlarlarmış. Bir gün bir avcı alıştığı şekliyle oraya geliyor, Rumi'nin yuvasına yakın bir yere kuruyor tuzağını. Rumi düşüyor tuzağa. Fare Ferudun o sırada her zamanki korkusuyla ''Rumi beni yakalayabilir'' diyerek yiyecek aramaya çıkmış. Orada gezinirken kediyi tuzakla görünce sevinmiş. Oh be düşmanımdan kurtuldum demiş ama arkasını dönüp ortalığı kolaçan edince geride de onu kapmaya hazır bir gelincik ve ağacın tepesinde gözleriyle onu takip eden bir baykuş görmüş. Şaşırıp kalmış farecik. Geriye kaçsa gelincik ileriye gitse kedi sağa sola hareket etse baykuş kapacak onu. Kendi kendine mırıldanmış. İşte her yanından felaketlerle kuşatıldım. Üzerimde ağır bir yük var. Hayatımı sürdürecek yiyeceği bulmalıyım. Ama belalarla çevriliyim. Şükür Rabbime aklımı kaybetmiş değilim. Şimdi soğukkanlı davranmalı. Dehşete düşüp yanlış işler yapmamalıyım. Elim ayağım birbirine dolaşmadan bir çözüm bulmalıyım. Gözü açık kişi doğru düşündüğü etraflıca plan yaptığı zaman fazla kaygılanmaz. Asla zekasını kullanmadan hareket etmez. Akıl dibine ulaşılmaz bir okyanus gibidir. Bela... Basirekli adamın tüm gayretlerini ortadan kaldıramaz. Dolayısıyla onu mahvedemez. Ancak şu da bilinmeli. Ümidin gerçekleşeceğine dair özgüven ve inanç, asla onu şımartıp sarhoş etmemeli. Etrafımı süzüyorum ve görüyorum ki bu vartayı ancak kediyle anlaşarak atlatabilirim. Çünkü onun başına gelmiş musibet aynen veya benzeri bir şekilde benim başıma gelebilir. O benim sözlerimi dinler. Ta içimden gelen ifadelerime kulak verir ve ona yardım edebileceğime inanırsa... ''Beraber kurtulma şansımız vardır.'' Bu uzun süren iç hesaplaşmadan sonra fare kediye yaklaşarak dedi ki, ''Nasılsın kedi? Nasıl olacak? Tam senin arzu ettiğin gibi boğazıma kadar belaya gömülmüşüm.'' ''Fare, hayır hayır öyle konuşma. Ben de senin gibi dardayım şu an. Kafamda bulduğum çare ikimizi birden kurtaracak. Başka yol bulamıyorum. Sözlerimde yalan yok, hile yok. İşte gelincik senin ardında pusu kurmuş bana. Yukarıda baykuş iştahla beni gözetliyor.'' Her ikisi de bizim düşmanlarımız değil mi? Eğer bana söz verirsen tuzağının iplerini dişlerimle kemirir ve seni kurtarırım. Böylece ikimiz birbirimizi kurtarmış oluruz. Kedi fareyi dinledi. Doğru ve samimi davrandığına inanınca dedi ki Doğru söylüyorsun. Ben de ikimizin yardımlaşarak beraber kurtulacağı bir plan üzerine kafa yoruyordum. Eğer hedefe erişirsen yaşadıkça sana minnettar kalacağım. Fare cevap verdi. Ben sana yaklaşarak bir ip hariç tüm ağ kemireceğim. ''Eh ne olur ne olmaz, senden gelecek tehlikeye karşı tek bir ipi bırakmam normaldir. Hayatımı sağlama almalıyım.'' Böylece fare ipleri kemirmeye başladı. Baykuş ve gelincik ise farenin kediye yaklaştığını görünce ümitlerini kestiler, çekip gittiler. Fare ip kemirme işini ağırdan alınca kedi dedi ki, ''Niçin ipleri özenli bir şekilde kesmiyorsun? Eğer kendi amacına eriştiğin için sözünden caymış ve benim işimi askıya almışsan iyi ve kaliteli işlerin tavrı değildir bu.'' İyi olan asla dostluğunun içini safsaklamaz. Dostluğumuzun faydasını açıkça gördün. Sana yaradı yani. Şimdi beni mükafatlandırmalı ve eski düşmanlığı tamamen kafandan atabilmelisin. Yaptığımız anlaşma eski düşmanlığı unutturmalıdır. Kaldı ki vefakarlığın meyvesi fazilettir. Hıyanetin akıbeti ise pek acıklı bir azaptır. İyi kişi gördüğü iyiliğe teşekkür etmeyi bilir. Kim tutmaz. Gördüğü bir güzel davranışı birçok kötülüğü unutturur ona. Eskiler derler ki en kısa zamanda gelen ceza hainliğe verilen cezadır. Kim kendisine yalvaranı affetmezse haksızlık etmiş olur. Fare cevap verdi. Dost iki türlüdür. Bir hedef peşinde olan ve mecbur kalan her ikisi de belirli bir faydanın yerine gelmesi için o konumdadır. Ve kendilerine bir zarar dokunmaması için olağanüstü gayret harcarlar. Bir hedefi olan daima istekli davranan kişiye güvenilir. Mecburen dostluk makamını işgal edene gelince ona bazen güvenilir. Bazen de mesafeli bakılır, geri durulur ondan. Akıllı kişi endişelendiği şeyleri gidermek için ondan faydalanır. ihtiyaçlarını rehin alır. Burada kurulan dostluk bağı peşin menfaat ve umulanak kavuşmak içindir. Ben elbet verdiğim sözü tutacağım. Ama senden sakındığım da bir gerçek. Zira seninle itifak etmemize yol açan ölüm korkusu seni serbest bırakırken de beni sımsıkı sarmakta. Tehlikeni bu sefer senden gelmeyeceğine malum. Kuşkusuz her işin bir zamanı var. Zamanında olmayan işten tat alınmaz. Evet, ben senin tüm iplerini kemireceğim. Ancak bir tek düğüm bırakacağım. Onunla rehin tutacağım seni. Artık benimle uğraşacak vaktin olmadığını gördüğüm zaman kopartacağım onu. Ve fare kedinin iplerini kesmeye devam etti. Birden avcı geldi, kedi bağırdı. İşte şimdi. Evet, şimdi iplerimi tamamen kesme konusundaki samimiyetin ortaya çıkmalı. Kopar hepsini. Fare de zaten kemirme işinin sonuna gelmişti. Son ipi de koparınca avcıyla burun buruna kalan kedi ağaca ancak tırmanabilmişti. Fare hemen bir yara silmişti. Avcı hüsrana uğramış. Paramparça tuzağını alarak melul mahzunun çekip gitmişti. Sonra fare ortaya çıktı. Kediyi uzaktan uzaktan süzdü. Ona pek de yaklaşmak istemedi. Kedi durur mu? Sesini verdi fareye. Ey yüce dost, sen benim gözümde imtihanı kazanmış güvenilir birisin. Yaptığın iyiliği daha güzeliyle karşılayacağım. Niye benden saklanıyorsun? Hadi, bitirme dostluğumuzu. Kardeşliğe son veren kuşkusuz dostluğunu en güzel meyvelerinden mahrum kalır. Muhatabı da ondan ümit keser, tüm dostları çevresinden dağılır. Sen iyiliğini asla unutmayacağım. Sen benden de benim dostlarımdan da ödül istemeye layıksın. Korkma, zararım dokunmaz. Neyim varsa senden esirgemem. Yağmur gibi yağdırırım sana. Kedi bu samimi sözlerinden sonra fareyi inandırmak için çeşitli kanıtlar ileri sürüp yeminler etti. Fare sözü aldı. Nice arkadaşlıklar vardır. Uzaktan bakan için sımsıkı gözükür. Ama iç yüzü kim ve düşmanlıktır? İnan ki Böylesi açık düşmanlıktan daha beterdir. Bundan kaçınmayan kişi azgın filin dişinde kalmışken ansızın kendini yerde bulan ve ayaklar altında ezilen adama benzer. Dosta niçin dost denir? Faydası umulur da ondan. Düşmana da zararından endişe edildiği için düşman denir. Akıllı kişi düşmandan yararlanacağı zaman dost olur ona. Dostunu zarar vermesinden endişe ediyorsa sert davranır. Düşman kesilir ona. İyi bak. Bu sütten faydalanmak için nasıl dört dönerler analarının çevresinde? Oysa sütten kesildiklerinde hiçbirini göremezsin analarının yanında. Bazen kişi dostuyla alışverişini keser ve kendisine zarar vereceğinden endişe etmez. Zira aralarında evvelce de köklü bir düşmanlık yoktur. Ama iki kişi arasında ciddi bir düşmanlık varken bir ihtiyaçtan ve ötürü dostluk olmuşsa ihtiyaç yerine getirildiği andan itibaren o dostluğun anlamı kalmaz. İki taraf da aslına döner. Suyun ateşte yandığını görürsün. Lakin en kaynar su bile ateşten ayrıldıktan sonra soğur. Hiçbir düşmanım senin kadar zarar veremez bana. Bir hacetimi görmek için birleşmiştik ve ikimiz birbirine bağlayan problem halloldu. Şimdi ben asli düşmanlığın geri dönmesinden niye endişe etmeyeyim? Zayıf, güçlü düşmanının yakında bir şey yokmuş gibi gezemez. Sıradan biri azametli ve şerefli bir düşmanı karşısında rahatça duruyorsa bu işin sonu pek iyi olmaz. Bilmiyorum. Beni midine indirmen dışında nasıl bir ihtiyaç için geleceksin yanıma? Ben sana tam güvenmiyorum. Ve şunu kesin biliyorum ki zayıfın güçlü düşmanından uzak durması, güçlünün zayıfa güvenip kanmasından daha sağlıklı, daha doğru bir tutumdur. Akıllı kişi çaresiz kalınca düşmanla da anlaşmayabilir. Ona güler, yağ çeker, ona itimat ediyormuş gibi gösterir kendini. Sonra işi hallolunca fırsatını bulur bulmaz savışır oradan. Kısa zamanda inanan ve itimad eden kişi bir daha asla telafi edilemeyecek hatalar işleyebilir. menfaat kaybı.